Hayvan Çiftliği George Orwell İngilizce aslından çeviren Celal Üster Seslendiren Ömer Demirel 1. Bölüm Beylik çiftliğin sahibi Bay Jones her gece yaptığı gibi kümesin kapısını örtmüş ama çok sarhoş olduğu için tavukların girip çıktığı delikleri kapatmayı unutmuştu. Avluda tökezlene tekerlerine yürürken elindeki fenerin ışığı da bir oyana. Bir bu yana yalpa vuruyordu. Arka kapıda botlarını çıkarıp attı. Kilerdeki fıçıdan son bir bardak daha bira doldurup bir dikişte içti. Sonra üst kata çıkıp yatak odasına girdi. Bayan Jones horul horul uyuyordu. Yatak odasının ışığı söner sönmez, çiftliğin tüm binalarında bir patırtı, bir koşuşturmadır başladı. Gündüzden haber salınmıştı. Koca reis dedikleri, bir zamanlar ödül kazanmış kır erkek domuz, bir gece önce gördüğü garip düşü tüm hayvanlara anlatmak istiyordu. Bay Jones ortalıktan çekilir çekilmez herkesin büyük samanlıkta toplanması kararlaştırılmıştı. Koca ise yarışmaya Willington güzeli adıyla katılmıştı ama herkes ona koca reis diyordu. Çiftlikte o kadar büyük bir saygı duyuluyordu ki onun ne diyeceğini öğrenmek için herkes uykusundan olmaya razıydı. Reis büyük samanlığın bir köşesinde tavandaki kirişlerden birinden sarkan bir fenerin aydınlattığı bir yükseltinin üzerine serili, saman döşeğine kurulmuştu bile. 12 yaşındaydı. Son zamanlarda gövdesi biraz yağ bağlamıştı. Uzun sivri köpek dişleri hiç kesilmemiş olmasına karşın, bilge ve babacan görünen heybetli bir domuzdu. Çok geçmeden öteki hayvanlar da birbiri ardı sıra sökün ettiler. Yolu yordamınca yerlerini almaya başladılar. Önce Bluebell, Jesse, ...ve Pinscher adlı üç köpek göründü... ...ardından domuzlar geldiler. Yükseltinin hemen önündeki samanların üzerine yerleştiler. Tavuklar pencere eşkilerine tünediler. Güvercinler çatı kirişlerine kondular. Koyunlarla inekler domuzların arkasına uzanıp... ...geviş getirmeye koyuldular. Boxer ve Clover adlı iki araba atı... ...içeri birlikte girdiler. Samanların arasında göremeyecekleri kadar... ...küçük bir hayvan bulunabileceği kaygısıyla... ...ağır ağır yürüyor kıllı, kocaman ayaklarını yere usulca basıyorlardı. Clover, orta yaşlı sayılabilecek, iri yarı, anaç bir kısraktı. Dördüncü tayını doğurduktan sonra eski endamına bir türlü bulamamıştı. Baksır ise neredeyse iki metre yüksekliğinde, iki beygir gücünde, çok iri bir hayvandı. Alnından burnunun üstüne doğru inen akıtma onu biraz ahmak gösteriyordu. Gerçekten de Çiftlikteki hayvanların en zekisi sayılmazdı. Ama sağlam kişiliği ve akıllara durgunluk veren çalışkanlığıyla herkesin saygısını kazanmıştı. Atların ardından beyaz keçi Muriel ile Benjamin adlı eşek göründüler. Benjamin çiftliğin en yaşlı, en huysuz hayvanıydı. Ağzından bal damladığı söylenemezdi. Ama az söyler, öz söylerdi. ''Tanrı bana sinekleri kovayım.'' diye bir kuyruk vermiş. Ama keşke sineklerde olmasaydı kuyruğumda. Çiftlikteki hayvanlar arasında bir tek o hiç gülmezdi. Neden gülmediğini soranlara ''Gülünecek ne var ki?'' diye karşılık verirdi. Ama açıkça belli etmemesine karşın Baksır'a hayrandı. İkisi pazar günlerini birlikte geçirir, genellikle meyve bahçesinin arkasındaki çayırda hiç konuşmadan yan yana otlarlardı. İki at henüz yere uzanmışlardı ki Annelerini yitirmiş yavru ördekler ciyak ciyak bağırarak birerle kol halinde samanlığa girdiler. Paytak paytak koşturuyor, ayaklar altında ezilmeyecekleri bir yer aranıyorlardı. Clover, kocaman ön ayağıyla ördek yavrularının çevresine bir duvar ördü. Onlar da oraya sığınıp birbirlerine sokuldular ve o saat uykuya daldılar. Son anda Bay Johnson iki tekerlekli arabasını çeken saçı uzun aklı kısa, Beyaz kısrak Molly çıka geldi. Ağzında kesme şekeri süzüm süzüm süzülerek içeri girdi. Kendine önlerde bir yer seçti. Bakışları üzerinde toplamak umuduyla kırmızı kurdelelerle örülü beyaz yelesini iki yana sallamaya başladı. Son olarak da kedi göründü. Huyu kurusun. Hemen en sıcak yeri aranmaya başladı. Sonunda Boxer ile Clover'ın arasına sığıştı. Koca reis'in söylevinin sonuna kadar Söylediklerinin bir tekine bile kulak vermeden keyifli keyifli mırlayıp durdu. Arka kapının oradaki tünekte uyuyan evcil kuzgun Moses'i saymazsak hayvanların tümü gelmişti artık. Reis baktı ki herkes yerini almış, suspus bekliyor gırtlağını temizleyip konuşmaya başladı. Yoldaşlar, dün gece garip bir düş gördüğümü hepiniz biliyorsunuz. Düşe sonra geleceğim. Size daha önce başka bir şey söylemek istiyorum. Yoldaşlar, Fazla bir ömrüm kaldığını sanmıyorum. Onun için bugüne kadar edindiğim bilgileri, deneyimleri sizlere aktarmayı görev biliyorum. Çok uzun yaşadım. Ağlımda bir başıma yatarken düşünecek çok zamanım oldu. Bu dünyanın düzenini yaşamakta olan her hayvan kadar kavradığımı söyleyebilirim. Bugün sizlerle konuşmak istediğim de bu işte. Evet yoldaşlar, yaşadığımız hayat nasıl bir hayattır? Açıkça söylemekten korkmayalım. Şu kısa ömrümüz yoksulluk içinde sabahtan akşama kadar uğraşıp didinmekle geçip gidiyor. Dünyaya geldikten sonra yaşamamıza yetecek kadar yiyecek verirler. Ayakta kalanlarımızı canı çıkana kadar çalıştırırlar. İşlerine yaramaz duruma geldiğimizde de korkunç bir acımasızlıkla boğazlarlar. İngiltere'de bir yaşına geldikten sonra hiçbir hayvan mutluluk nedir bilmez. Hiçbir hayvan dinlenip eğlenemez. İngiltere'de Hiçbir hayvan özgür değildir. Hayatımız sefillikten, kölelikten başka nedir ki? İşte tüm çıplaklığıyla gerçek budur. Peki bu durum doğanın bir yasası mıdır? Ülkemiz topraklarında yaşayanlara düzgün bir hayat sunamayacak kadar yoksul mudur? Hayır yoldaşlar asla. İngiltere toprakları bereketlidir. Havası suyu iyidir yurdumuzun. Bugün bu ülkede yaşayan hayvanlardan çok daha fazlasına bol bol yiyecek sağlayabilir. Yalnızca şu bizim çiftlik bile bir düzine atı, 20 ineği, yüzlerce koyunu besleyebilir. Besleyebilir ne demek? Onlara bugün bizim hayal bile edemeyeceğimiz kadar rahat ve onurlu bir hayat yaşatabilir. Öyleyse bu sefilliğe neden boyun eğelim? İnsanlar emeğimizle ürettiklerimizin neredeyse tümünü bizden çalıyorlar. İşte yoldaşlar, tüm sorunlarımızın yanıtı burada. Tek bir sözcükle özetlenebilir. İnsan, tek gerçek düşmanımız insandır. İnsanı ortadan kaldırın, açlığın ve köle gibi çalışmanın temelindeki neden de sonsuza dek silinecektir yeryüzünden. İnsan, üretmeden tüketen tek yaratıktır. Süt vermez, yumurta yumurtlamaz, sabanı çekecek gücü yoktur, tavşan yakalayacak kadar hızlı koşamaz. Gene de tüm hayvanların efendisidir. Hayvanları çalıştırır. Karşılığında onlara açlıktan ölmeyecekleri kadar yiyecek verir. Geri kalanını kendine ayırır. Bizse emeğimizle tarlayı sürer, gübremizle toprağı besleriz. Oysa hiçbirimizin postundan başka bir şeyi yoktur. Siz şu karşımda oturan inekler. Bu yıl kaç bin litre süt verdiniz? Güçlü kuvvetli danalar yetiştirmek için gerekli olan sütleriniz nereye gitti? Her bir damlası düşmanlarımızın midesine indi. Siz tavuklar... Bu yıl kaç yumurta yumurtladınız? O yumurtaların kaçından civciv çıkarabildiniz? Tümüne yakını pazarda satıldı. Jones ve adamlarına para kazandırdı. Fesen, Clover, doğurduğun o dört tay nerede? Yaşlandığında sırtını dayayacağın, keyfini süreceğin o taylar nerede? Dördü de bir yaşına geldiklerinde satıldı. Onları bir daha hiç göremeyeceksin.'' İnsanlara verdiğin o dört tay ve tarlalardaki emeğinin karşılığında bir avuç yem ve soğuk bir ahırdan başka ne gördün? Kaldı ki yaşadığımız şu sefil hayatın doğal sonuna varmasına bile izin vermezler. Ben gene talihli sayılırım. Onun için pek o kadar yakınmıyorum. 12 yaşındayım. 400'den fazla çocuğum oldu. Bir domuz için çok doğal. Ama hiçbir hayvan sonunda o gaddar bıçaktan kaçamaz. Siz... Karşımda oturan genç domuzlar. Bir yıla kalmaz bıçağın altında ciyaklaya ciyaklaya can verirsiniz. İnekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar. Bu korkunç son hepimizi bekliyor. Hepimizi. Atların ve köpeklerin yazgısı da bizimkinden farklı sayılmaz. Sen, baksır, şu koca kasların gücünü yitirmeye görsün. Jones o saat sakat ve kocamış atları alan kasaba satar seni. Kasap da gırtlağını keser, kazanda kaynatıp av köpeklerine mama yapar. Köpeklere gelince, yaşlanıp dişleri dökülmeye görsün. Jones boyunlarına bir taş bağlar, en yakın göle atar. Öyleyse yoldaşlar, bu hayatta başımıza gelen tüm kötülüklerin insanların zorbalığından kaynaklandığı gün gibi açık değil mi? Şu insanoğlundan kurtulalım. Emmeğimizin ürünü bizim olsun. İşte o zaman zengin ve özgür olacağız. Öyleyse ne yapmalı? Gece gündüz var gücümüzle insan soyunu alt etmeye çalışmalı. İşte söylüyorum yoldaşlar. Ayaklanın. Bu ayaklanma ne zaman gerçekleşir bilemem. Bir haftaya kadar da olabilir. 100 yıla kadar da. Ama şu ayaklarımın altındaki samanı gördüğüm gibi görüyorum. Hak er geç yerini bulacaktır. Yoldaşlar şu kısa ömrünüzde bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve en önemlisi. Bu övdümü sizden sonra gelenlere iletin ki gelecek kuşaklar zafere kadar savaşsın. Ve yoldaşlar, kararlılığınız asla ama asla sarsılmasın. Hiçbir tartışma sizi yolunuzdan saptırmasın. İnsan ile hayvanların ortak bir çıkarı vardır. Birinin dirliği, öbürlerinin de dirliğidir diyenler çıkabilir. Onlara sakın kulak asmayın, hepsi yalan. İnsanoğlu kendinden başka hiçbir yaratığın çıkarını gözetmez. Bu savaşımızda hayvanlar arasında tam bir birlik kurun. Kusursuz bir yoldaşlık sağlayın. Bütün insanlar düşmandır. Bütün hayvanlar yoldaştır. Tam o sırada müthiş bir gürültü koptu. Koca reis konuşurken deliklerinden dışarı süzülen dört iğre sıçan arka ayaklarının üzerine oturmuş, onu dinlemeye koyulmuşlardı. Köpekler onları görür görmez saldırıya geçmişler, sıçanlar çarçamık deliklerine kaçarak Canlarını zor kurtarmışlardı. Reis ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu. Yoldaşlar, çözmemiz gereken bir sorun var. Sıçanlar ve tavşanlar gibi yabanıl hayvanlar dostumuz mu düşmanımız mı? Oylamaya koyalım. Şu soruyu soruyorum. Sıçanlar yoldaşımız mıdır? Hemen oylamaya geçildi. Çok büyük bir çoğunlukla sıçanların yoldaş olduklarına karar verildi. Yalnızca dört karşı oy çıkmış... Onlar da üç köpekle kediden gelmişti. Sonradan kedinin hem evet hem de hayır oyu kullandığı anlaşıldı. Koca reis sözünü sürdürdü. Daha fazla bir şey söyleyecek değilim. Yalnız tekrarlamak istediğim bir nokta var. İnsana ve onun başının altından çıkan tüm uğursuzluklara karşı düşmanca davranmanın göreviniz olduğunu hiçbir zaman akıldan çıkarmayın. İki ayaklılar düşmanımızdır. Dört ayaklılar ve kanatlılar dostumuzdur. Şunu da unutmayın ki, insana karşı savaşırken sonunda ona benzememeliyiz. Onu alt ettiğiniz zaman bile onun kötü alışkanlıklarını benimsemeye kalkmayın. Hiçbir hayvan asla bir evde yaşamamalı, yatakta yatmamalı, giysi giymemeli, içki ve sigara içmemeli, paraya el sürmemeli, ticaretle uğraşmamalı. İnsanın bütün alışkanlıkları kötüdür ve en önemlisi, hiçbir hayvan... Kendi türünden olanlara zorbalık etmemeli. Güçlüsü güçsüzü, akıllısı akılsızı, hepimiz kardeşiz. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmemeli. Bütün hayvanlar eşittir. Yoldaşlar, artık dün gece gördüğüm düşten söz edebilirim. Tam olarak anlatmam mümkün değil ama insan ortadan kalktıktan sonra yeryüzünün nasıl bir yer olacağını gördüm diyebilirim. Çoktandır unutmuş olduğum bir şeyi anımsadım. Yıllar önce... Ben küçük bir domuzken annem ve öteki dişi domuzlar yalnızca ezgisini ve ilk üç sözcüğünü bildikleri eski bir şarkı söylerlerdi. Şarkının ezgisini çocukken öğrenmiştim ama nicedir aklımdan çıkmıştı. Dün gece düşünde geri geldi şarkının ezgisi. Dahası şarkının sözlerini de anımsadım. Hiç kuşkum yok. Hayvanların çok eski çağlarda söyledikleri kuşaklardır unutulmuş olan şarkının sözleriydi bunlar. Şimdi yoldaşlar... Size bu şarkıyı söyleyeceğim. Yaşlıyım, sesim kısık ama ezgisini öğrettiğim zaman siz şarkıyı çok daha güzel söyleyebilirsiniz. Şarkının adı İngiltere'nin Hayvanları. Koca reis gırtlağını temizleyip şarkıya başladı. Gerçekten de kısıktı sesi ama hiç de fena söylemiyordu. Şarkının coşkulu bir ezgisi vardı. Clementine ile La Cucaracha arası bir şarkıydı. Sözleri şöyledi. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları. Kulak verin müjdelerin en güzeline, düşlediğimiz altın çağ önümüzde. Er geç bir gün gelecek, zorba insan devrilecek. İngiltere'nin bereketli topraklarında yalnızca hayvanlar gezinecek. Burnumuza geçirilen halkalar, sırtımıza vurulan semer sökülüp atılacak. Karnımıza saplanan mahmuz çürüyüp paslanacak. Acımasız kırbaç bir daha şaklanmayacak. Zenginlikler düşlere sığmayacak. Buğdayı arpası, yulafı samanı, yoncası, baklası, pancarı, o gün hepsi bizim olacak. İngiltere'nin çayırları daha yeşil. ırmakları daha aydınlık olacak. Rüzgarlar daha tatlı esecek. Biz özgürlüğümüze kavuşunca. O günü göremeden ölüp gitsek de herkes bu uğurda savaşmalı. İneklerle atlar, kazlarla hindiler el ele, özgürlük uğruna ter akıtmalı. İngiltere ve İrlanda'nın hayvanları, bütün ülkelerin, bütün iklimlerin hayvanları. Kulak verin müjdeme, haber salın her yere, düşlediğimiz altın Çağ önümüzde. Şarkı hayvanların yüreğine yabanıl bir coşku salmıştı. Reis daha sonuna gelmeden hep birlikte söylemeye başlamışlardı. En aptalları bile şarkının ezgisini ve birkaç sözünü kapmıştı. Domuzlar ve köpekler gibi akıllı olanları ise şarkının tümünü birkaç dakikada ezberlemişti. Birkaç denemeden sonra hep bir ağızdan söyledikleri İngiltere'nin hayvanları ile inledi çiftlik. İnekler böğürüyor, köpekler havlıyor, koyunlar meliyor, atlar kişniyor, ördekler vaklıyordu. O kadar hoşlarına gitmişti ki, Şarkıyı baştan sona tam beş kez söylediler. Bay Jones uyanmasa belki de sabaha kadar söyleyeceklerdi. Ama ne yazık ki Bay Jones gürültüden uyandı. Avluya tilki girdiğini sanarak yatağından fırladı. Her zaman yatak odasının köşesinde duran tüfeğini kaptığı gibi karanlığa saçma yağdırdı. İri saçmalar samanlığın duvarına saplanır saplanmaz toplantıdaki hayvanlar çil yavrusu gibi daldılar. Herkes yattığı yere koştu. Kuşlar tüneklerine sıçradılar, hayvanlar saman döşeklerine uzandılar. Çok geçmeden bütün çiftlik uykuya daldı. İkinci Bölüm Koca reis üç gece sonra uykusunda huzur içinde öldü. Meyve bahçesinin kıyısında bir yere gömdüler. Reis öldüğünde Mart ayının ilk günleriydi. Bunu izleyen 3 ay boyunca bir sürü gizli etkinlik yürütüldü. Reisin konuşması, çiftliğin daha akıllı hayvanlarının hayata yepyeni bir gözle bakmalarını sağlamıştı. Öngördüğü ayaklanmanın ne zaman meydana geleceğini bilen yoktu. Böyle bir başkaldırıyı görebilecek kadar yaşayıp yaşamayacaklarını da bilmiyorlardı. Ama görevlerinin o güne hazırlanmak olduğunu açık seçik görebiliyorlardı. Ötekileri eğitme ve örgütleme işi doğal olarak genellikle hayvanların en zekileri diye bilinen domuzlara verildi. Domuzların en yeteneklileri, Bay Jones'un satmak için yetiştirdiği Snowball ve Napolyon adlı iki genç erkek domuzdu. Napolyon, iri kıyım, sert bakışlı bir Berkshire domuzuydu. Daha doğrusu çiftlikteki tek Berkshire'dı. Pek konuşkan sayılmazdı ama istediğini söke söke almayı bilen biri olarak tanınırdı. Snowball, Napolyon'dan daha canlı, daha hayat dolu bir domuzdu. Hem ağzı daha iyi laf yapardı, hem de daha yaratıcıydı. Ama kişiliğinin Napolyon kadar sağlam olmadığı söylenirdi. Çiftliğin erkek domuzlarının hepsi de besi domuzuydu. İçlerinde en ünlüsü, tombalak, sukayalır, yanakları yus yuvarlak, gözlerini sürekli kırpıştıran, şirret sesli, yerinde duramayan bir hayvandı. Parlak bir konuşmacıydı. Zorlu bir konuyu tartışırken bir o yana bir bu yana sıçrar, kuyruğunu hızlı hızlı oynatırdı. Nedendir bilinmez bu hareketleri çok inandırıcı olmasını sağlardı. Skoyalar için karayı ak yapar derlerdi. Bu üçü koca reisin düşüncelerini geliştirerek dört dörtlük bir öğretiye dönüştürmüşler. Adına da animalizm demişlerdi. Haftanın birkaç gecesi Bay Jones uyuduktan sonra samanlıkta gizli toplantılar düzenliyor, hayvancılığın temel ilkelerini öbür hayvanlara anlatıyorlardı. İlk başlarda büyük bir ahmaklık ve vurdum duymazlıkla karşılaşmışlardı. Bazı hayvanlar Efendimiz dedikleri Bay Jones'a bağlılığın bir görev olduğundan den vuruyorlar. Bazıları da Bay Jones bizi besliyor, o olmasa açlıktan ölürüz gibisinden salakça laflar ediyorlardı. Kimileri biz öldükten sonra olacakların bize ne yararı dokunur ki? Ya da Madem bu ayaklanma nasıl olsa gerçekleşecek, bu uğurda çalışmışız çalışmamışız ne fark eder? Gibi sorular soruyorlardı. Domuzlar bu tür konuşmaların hayvancılığın ruhuna aykırı olduğunu kavratana kadar akla karayı seçiyorlardı. Soruların en ahmakçası ak kısrak Molly'den gelmişti. Molly'nin Snowball'a sorduğu ilk soru Ayak lambadan sonra da şeker bulabilecek miyiz? Olmuştu. Snowball, hayır diye kesip atmıştı. Bu çiftlikte şeker meker üretemeyiz. Kaldı ki şeker gerekmeyecek. Dilediğin kadar yulaf ve saman yiyebileceksin. Bu kez, peki yeleme gene kurdele takabilecek miyim? Diye sormuştum Mali. Snowball, bak yoldaş demişti. Senin onsuz edemediğin kurdele... Köleliğin simgezidir. Özgürlüğün kurdelelerden çok daha değerli olduğunu kafan almıyor mu? Molly, kabul derken pek inanmış görünmüyordu. Domuzlar, evcil kuzgun Moses'in yaydığı yalanların önünü almak için daha da zorlu bir savaşım vermek zorunda kaldılar. Bay Jones'un gözdesi olan Moses, Gammaz'ın delikoducunun tekiydi ama ağzı iyi laf yapardı. Gene bir masal uydurmuştu. Sözüm ona, Balbadem diyarı denen gizemli bir ülke vardı. Bütün hayvanlar öldükleri zaman oraya gidiyorlardı. Moses'e bakılırsa bu ülke gökyüzünde bir yerde bulutların az ötesindeydi. Balbadem diyarında her gün pazardı. Dört mevsim yonca biter, ağaçlar ve çalılar kesme şeker ve keten tohumu küspesinden geçilmezdi. Gerçi hayvanlar gününün masal anlatmakla geçirdiği ve hiç çalışmadığı için Moses'ten nefret ediyorlardı. Ama gene de diyarı masalına inananlar çıkmadı değil. Domuzlar onları böyle bir yer olmadığına inandırabilmek için az dil dökmediler. En sadık tilmizleri iki araba atı Boxer ve Clover'dı. Kendi başlarına düşünmekte epeyce zorlanan bu iki at domuzları öğretmen belledikten sonra onların her dediğini tartışmasız benimsemiş ve olduğu gibi öteki hayvanlara aktarmışlardı. Samanlıktaki gizli toplantıları hiç kaçırmıyor, her toplantının bitiminde söylenen İngiltere'nin hayvanları şarkısında baş çekiyorlardı. Derken ayaklanma, umulandan çok daha erken, herkesin beklediğinden çok daha kolay gerçekleşti. Bay Jones, hayvanlara çok sert davranmasına karşın becerikli bir çiftçiydi ama son zamanlarda işleri bozulmuştu. Hele bir davada para kaptırınca umudunu iyiden iyiye yitirmiş, sağlığını bozacak ölçüde içkiye vermişti kendini. Bazen günlerce mutfaktaki koltuğunda ayda kaynak oturuyor, gazete okuyup içkisini içiyor, arada sırada biraya batırdığı ekmek parçalarıyla Moses'i besliyordu. Yanında çalışanlar tembel ve sahtekardı. Tarlalara ayırık otları büyümüştü. Binaların damlarının onarılması gerekiyordu. Çitler bakımsızdı, hayvanlar doğru dürüst beslenmiyordu. Haziran gelmişti. Otlar biçilmeye neredeyse hazırdı. Bay Jones, bir cumartesi gününe denk düşen yaz gün dönümünden hemen önce Wellington'a gidip Kırmızı Aslan meyhanesinde körkütük sarhoş olunca çiftliğe ancak pazar günü öğle saatlerinde dönebildi. İşçiler sabah erkenden inekleri sağmışlar, hayvanların yemini vermeden tavşan avlamaya gitmişlerdi. Bay Jones, eve döner dönmez oturma odasındaki kanepeye uzanmış, News of the World gazetesine göz atarken uyuyakalmıştı. Hava karardığında hala aç olan hayvanlar sonunda dayanamadılar. İneklerden biri boynuzuyla ambarın kapısını kırdı. İçeri dalan hayvanlar yem kovalarından karınlarını doyurmaya koyuldular. Tam o sırada uyanıveren Bay Jones dört işçisini de yanına alıp ambara koştu. Hep birlikte hayvanları kırbaçlamaya başladılar. Bu da hayvanların sabrını taşıran son damla oldu. Önceden hiçbir şey tasarlamamalarına karşın topluca zorbaların üstüne atıldılar. Jones'un işçilerine dört bir yandan toz vurup çifte atıyorlardı. Hayvanları daha önce hiç böyle görmemiş olan adamlar ne yapacaklarını şaşırmışlar. O güne değin diledikleri gibi sopa atıp eziyet ettikleri hayvanların bu umulmadık başkaldırısı karşısında dehşete kapılmışlardı. Baktılar olacak gibi değil, korunmaya çabalamayı bırakıp tabanları yağladılar. Patikadan aşağı yola doğru yel yepelek koştururlarken hayvanlar da zafer çığlıkları atarak onları kovalıyorlardı. Bayan Jones yatak odasının penceresinden olup biteni görmüştü. Birkaç parça eşyayı toparladığı gibi bir heybeye tıkıştırıp çiftliğin arka yolundan verdi. Moses de tüneğinden sıçradı, kanat çırpıp avazı çıktığı kadar bağırarak kadının ardına takıldı. Bu arada hayvanlar Jones ile adamlarını yola kadar kovalamışlar, beş kol demire bulunan çiftlik kapısını arkalarından hızla çarpıp kapatmışlardı. Böylece daha ne olduğunu anlamalarına kalmadan ayaklanma başarıyla sonuçlanmış, Jones çiftlikten kovulmuş, beylik çiftlik onlara kalmıştı. Hayvanlar talihlerinin böylesine yolunda gittiğine bir süre inanamadılar. Önce Köşede bucakta saklanmış bir insan olup olmadığını anlamak için bir araya toplanıp çiftliği çepeçevre dolaştılar. Sonra çiftlik binalarına koşup Johnson uğursuz saltanatının son izlerini de yok etmeye koyuldular. Ahırların bitimindeki koşum takımlarının durduğu odanın kapısı kırıldı. Gemler, burun halkaları, köpek zincirleri, Bay Johnson domuzları ve kuzuları iğdiş ederken kullandığı kıyıcı bıçaklar kuyunun dibini boyladı. Dizginler, yularlar, meşin göz siperleri, onur kırıcı yem torbaları, avluda çöplerin yakıldığı ateşe atıldı. Kamçılar da, kamçıların alevlere karıştığını gören bütün hayvanlar sevinç içinde hoplayıp zıplıyorlardı. Snowball, pazara gidildiği günlerde atların yelelerini ve kuyruklarını süsleyen kurdeleleri de ateşe attı. insan insanoğlunu çağrıştırır.'' dedi. ''Kurdele de giysiden sayılır.'' Tüm hayvanlar çıplak dolaşmalıdır. Snowball'un bu sözleri üzerine Buxer'da yazın kulaklarını sineklerden korumak için kafasına geçirdiği küçük hasır çapkayı kaptığı gibi ateşe attı. Kısa bir süre sonra hayvanlar kendilerine Bay Jones'u anımsatan ne varsa yok etmiş bulunuyorlardı. Napolyon hepsini yeniden ambara götürdü. Herkese ikişer tayın mısır, köpekleri de ikişer peksimet dağıttı. Ardından İngiltere'nin hayvanları şarkısını baştan sona tam yedi kez söylediler. Gece inerken herkes kendi köşesine çekilip uykuya daldı. Dünyaya geleli beri hiç bu kadar rahat bir uyku çekmemişlerdi. Ama her zamanki gibi şafak vakti uyanıp da bir gün önce gerçekleştirdikleri görkemli başkaldırıyı anımsar anımsamaz hep birlikte çayra koştular. Çayırın biraz aşağısında çiftliğin büyük bir bölümünü gören küçük bir tepe vardı. Hemen tepeye tırmandılar. Sabahın duru ışığında, Çevreyi seyre aldılar. Evet, burası onların da artık. Göz görebildiğince önlerinde uzanan her şey onlarındı. Bu düşünceyle kendilerinden geçerek hoplayıp sıplamaya büyük bir coşkuyla havalara sıçramaya başladılar. Çiğ düşmüş çimenlerin üzerinde yuvarlanıyor, tatlı yaz otlarını koparıp yutuyor, kara toprağa eşeleyip havaya savuruyor, toprağın güzelim kokusunu içlerine çekiyorlardı. Sonra, Çiftliği baştan başa dolaşıp denetimden geçirdiler. Tarlayı, otlağı, meyve bahçesini, gölcüyü, koruyu dilleri tutulmuşçasına hayran hayran izlemekten alamadılar kendilerini. Sanki buraları daha önce hiç görmemişlerdi. Bütün bunların artık kendilerinin olduğuna hala inanamıyorlardı. Daha sonra sıra olup çiftlik binalarına döndüler. Çiftlik evinin kapısının önüne geldiklerinde soluklarını tutup durdular. Bu ev de onların da artık. Ama içeri girmeye korkuyorlardı. Derken Snowball ile Napolyon'un kapıyı omuzlayıp kırmasıyla hayvanlar birerle kol halinde içeri girdiler. Ortalığı alt üst etmemek için attıkları adımlara büyük özen gösteriyorlar. Parmaklarının ucuna basarak odadan odaya geçerken seslerinin duyulacağından korkuyormuşçasına fısıldaşarak konuşuyorlar. İçerideki görkeme, kuş tüyü şilteli yataklara, aynalara... At kılından dokunmuş kumaş kaplı sedire, Brüksel halısına, Kraliçe Victoria'nın oturma odasındaki şömine rafının üstünde duran taş baskı portresine biraz gözleri kamışarak biraz da korka korka bakıyorlardı. Tam merdivenlerden inerlerken Molly'nin ortalıkta olmadığını fark ettiler. Birkaç yukarı seyirtip odaları tek tek yoklamaya başladı. Evin en şık yatak odasının kapısını açtıklarında bir de ne görsünler? Molly, Bayan Johnson tuvalet masasından aldığı anlaşılan mavi bir kurdeleyi omzuna tutmuş, ahmakça bir hayranlıkla, aynada kendini seyretmiyor mu? Molly'i fena halde azarlayıp evden çıktılar. Mutfakta asılı duran jambonlar götürülüp gömüldü. Bir de kilerdeki bir afıçısı Baksır'ın bir çiftesiyle parçalandı. O kadar. Evde başka hiçbir şeye dokunulmadı. Hemen oracıkta oy birliğiyle bir karar alındı. Çiftlik evi Müze olarak korunacaktı. Aralarında en küçük bir düşünce ayrılığı yoktu. Bu evde hiçbir hayvan yaşamamalıydı. Snowball ile Napolyon kahvaltıdan sonra hayvanları yeniden toplantıya çağırdı. ''Yoldaşlar'' dedi Snowball. ''Saat daha altı buçuk. Uzun bir gün bizi bekliyor. Bugün otları biçmeye başlıyoruz ama daha önce halledilecek bir işimiz var.'' Sonunda anlaşıldı ki iki domuz... Çöpler arasında Bay Johnson çocuklarının bir okuma kitabını bulmuş, son üç ay boyunca bu kitaptan okuma yazma öğrenmişlerdi. Napolyon, siyah ve beyaz boya kutularını getirdi. Hayvanların başına geçerek onları anayola açılan çiftlik kapısının oraya götürdü. Snowball'da, en iyi yazı yazan oydu, fırçayı iki toynağının arasına geçirip kapının en üstteki kol demirine yazılı Beylik Çiftlik adını karaladı Yerine hayvan çiftliği yazdı. Çiftlik artık bu adla anılacaktı. Daha sonra çiftlik binalarına geri dönüldü. Snowball ile Napolyon bir merdiven getirtip büyük samanlığın duvarına dayadılar. Domuzlar 3 aydır sürdürdükleri çalışmalar sonucunda hayvancılığın temel ilkelerini 7 emirde toplamayı başarmışlardı. Şimdi bu 7 emir duvara asılacak, hayvan çiftliğindeki tüm hayvanlar bundan böyle hayatlarının sonuna dek bu değişmez yasalara uyacaklardı. Snowball merdivene güç bela tırmandı. Bir domuzun merdiven üzerinde dengesini bulması hiç de kolay değildir ve işe koyuldu. Squirrel birkaç basamak aşağıda boya kutusunu tutuyordu. Yedi emir katran kaplı duvara 20-30 metreden okunabilen iri beyaz harflerle yazıldı. Yedi emir. 1. İki ayak üstünde yürüyen herkesi düşman bileceksin. 2. 4 ayak üstünde yürüyen ya da kanatları olan herkesi dost bileceksin. 3. Hiçbir hayvan giysi giymeyecek. 4. Hiçbir hayvan yatakta yatmayacak. 5. Hiçbir hayvan içki içmeyecek. 6. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. 7. Bütün hayvanlar eşittir. Emirler büyük bir özenle yazılmıştı. Dostun tost diye S'lerden birinin de ters yazılmış olması dışında hiçbir yazım yanlışı yoktu. Snowball herkes anlasın diye emirleri baştan sona yüksek sesle okudu. Hayvanların hepsi de kafalarını sallayarak emirler karşısında boyunlarının kıldan ince olduğunu belirttiler. En akıllı olanları ise hemen ezberlemeye başladı. Snowball boya fırçasını yere atıp Haydi yoldaşlar diye bağırdı. Doğru tarlaya. Harmanı Jones ve adamlarından daha çabuk kaldırmanın onurunu yaşayalım. Ama tam o sırada bir süredir gergin görünen 3 inek böğürmeye başladı. Sütleri 24 saattir sağılmamış olduğundan memeler patladı patlayacaktı. Domuzlar biraz düşündükten sonra kovaları getirdiler. Ön ayakları bu işe yatkın olduğu için ustalıkla sağdılar inekleri. Çok geçmeden kovalar köpüklü kaymaklı sütle dolmuştu. Hayvanların birçoğu sütlere ağızları sulanarak bakıyorlardı. İçlerinden biri ''Bu kadar süt ne olacak?'' diye soracak oldu. ''Jones bazen yemimize süt katardı.'' dedi tavuklardan biri. Bunun üzerine Napolyon kovaların önüne geçerek ''Sütü kafanıza takmayın yoldaşlar.'' diye bağırdı. ''Gereği yapılır merak etmeyin. Hasat daha önemli. Snowball yoldaş başı çekecek.'' Ben de birazdan geliyorum. İleri yoldaşlar. Hasat bizi bekler. Hayvanlar sürü halinde tarlaya varıp hasadı kaldırmaya koyuldular. Akşam geri döndüklerinde sütlerin ortadan kaybolmuş olduğunu fark edeceklerdi. Üçüncü bölüm Hasadı kaldırana kadar ırgatlar gibi çalıştılar. Baştan ayağa tere battılar. Ama emekleri boşa gitmemişti. Hasat umduklarından da bereketliydi. Zaman zaman analarından emdikleri süt burunlarından geldi. Aletler hayvanlara göre değil, insanlara göre yapılmıştı. Arka ayaklarının üzerine kalkmalarını gerektiren aletleri kullanamamaları çok büyük bir zorluk çıkarıyordu. Ama domuzlar o kadar akıllıydılar ki her güçlüğün üstesinden gelmenin bir yolunu buluyorlardı. Atlara gelince onlar tarlayı karış karış biliyorlar. Ekinlerin biçilip toplanması işinden... Jones ile adamlarından çok daha iyi anlıyorlardı. Domuzlar doğrudan çalışmıyorlar, öbürlerini yönetiyor ve denetliyorlardı. Üstün bilgileriyle önderliği üstlenmeleri doğaldı. Boxer ile Clover kendilerini atla çekilen tarağa koşuyor, kuşkusuz artık gen ve dizgin kullanılmıyordu. Tarlanın çevresinde ağır ağır dönenip duruyorlar, arkalarından gelen domuzla de bir de Yoldaş!'' ya da ''Çüş, yoldaş!'' diye sesleniyordu. Ekinlerin biçilip toplanmasında en irisinden en ufağına bütün hayvanlar çalışıyorlardı. Ördeklerle tavuklar bile sabahtan akşama kadar güneşin altında oradan oraya koşuşturuyor, gagalarıyla birer tutam da olsa ot taşıyorlardı. Sonunda hasadı Jones ile adamlarının kaldırdığından iki gün kadar daha kısa bir sürede kaldırdılar. Dahası Çiftliğin o güne kadar gördüğü en büyük hasattı bu. Üstelik hiçbir şey boşa harcanmamış, keskin gözlü tavuklar ve ördekler en küçük ot saplarına kadar her şeyi toplamışlardı. Çiftlik hayvanlarının bir teki bile hırsızlığa yeltenmemişti. O yaz çiftlikte işler yolundaydı. Hayvanlar asla hayal edemeyecekleri kadar mutluydular. Artık pinti sahiplerinin gıdım gıdım verdiği yeme muhtaç değildiler. Kendileri tarafından ve kendileri için üretilen, tümüyle kendilerinin olan yiyecekleri yiyorlardı ya, her lokmadan büyük bir tat alıyorlardı. Ciğeri beş para etmez, asalak insanlar yok olup gittikleri için herkese daha çok yiyecek düşüyordu. Deneyimden yoksun olmalarına karşın daha çok boş vakit bulabiliyorlardı. Birçok güçlükle karşılaşıyorlardı. Örneğin, mevsim ilerleyip de hasat zamanı geldiğinde çiftlikte harman makinesi bulunmadığından, Başakları eski çağlardaki gibi ayaklarıyla ezmek, kabuklarına da üfleyerek havaya savurmak zorunda kalmışlardı. Ama domuzların zekası ve Buxer'ın güçlü kaslarıyla her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyorlardı. Buxer'a herkes hayrandı. Johnson zamanında da yorulmak nedir bilmeyen bir hayvan olan Buxer, şimdi neredeyse 3 beygir gücünde çalışıyordu. Öyle günler oluyordu ki çiftliğin işleri tümden onun güçlü omuzlarına yıkılıyordu. İşin en ağır olduğu yerde her zaman o vardı. Sabahtan akşama kadar dur durak bilmeden uğraş veriyordu. Kendisini sabahları ötekilerden yarım saat önce uyandırması için genç horozlardan biriyle anlaşmıştı. Gündelik işler başlayana kadar en çok gerek duyulan yere koşuyor, orada gönüllü olarak çalışıyordu. Çalışmayı kendisine yasa sanki. Bir sorun, bir terslik çıkmaya görsün, o saat daha da sık çalışacağım deyip işe koyuluyordu. Aslında herkes kendi gücü ve yeteneğine göre iyi çalışıyordu. Söz gelimi tavuklar ve ördekler ortalığa saçılmış tahıl tanelerini toplayarak neredeyse 20 kile ekini kurtarmışlardı. Hiç kimse çalıp çırpmıyor, hiç kimse kendisine ayrılan tayın konusunda homurdanıp söylenmiyordu. Bir zamanlar çiftlikteki hayatın olağan özelliklerinden sayılan kavgalar, ısırmalar, kıskançlıklar, Neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştı. Kimse işten kaçmıyordu, bir kişi dışında. Evet, Molly'nin sabahları erken kalkmamak gibi bir sorunu vardı. Üstelik de bir, toynağına giren bir taşı bahane ederek işi erken bıraktığı da oluyordu. Doğrusu, kedi de bir tuhaftı. Bir süre sonra yapılacak bir iş çıktığında hiçbir zaman ortalıkta görünmediği anlaşılmıştı. Saatlerce ortadan kayboluyor ama yemek vakti geldiğinde... Ya da akşamüstü işler sona erdiğinde hiçbir şey olmamışçasına ortaya çıkıyordu. Ama her seferinde öyle güzel bahaneler uyduruyor, öylesine sevecen mırlıyordu ki herkesi iyi niyetine inandırmayı başarıyordu. Yaşlı eşek Benjamin ayaklanmadan bu yana hiç değişmemiş gibiydi. Tıpkı Bay Jones'un zamanında olduğu gibi gene uyuşuk ve dik kafalıydı. Ne işten kaytarıyordu ne de fazla çalışmaya gönül veriyordu. Ayaklanma ve sonuçları konusunda en küçük bir görüş belirtmiyordu. Jones çiftlikten gittikten sonra daha mutlu olup olmadığı sorulduğunda ''Eşekler uzun yaşar. Hiç ölmüş bir eşek gördünüz mü hayatınızda?'' demekle yetiniyor. Herkesi bu belirsiz yanıtla yetinmek zorunda bırakıyordu. Pazarları çalışılmıyordu. Her günkünden bir saat geç yapılan kahvaltıdan sonra her pazar mutlaka göndere bayrak çekilmesiyle başlayan bir tören düzenleniyordu. Snowball, koşum takımlarının durduğu odada Bayan Jones'un eski bir masa örtüsünü bulmuş, yeşil örtünün üzerine beyaz boyayla bir toynak ve bir de boynuz resmi yapmıştı. Bayrak pazar sabahları çiftlik evinin bahçesindeki göndere çekiliyordu. Snowball'un açıklamasına göre bayrağın yeşil zemini İngiltere'nin yemyeşil çayırlarını temsil ediyor, toynak ile boynuz ise İnsan soyu bir daha geri gelmemek üzere ortadan kaldırıldığında doğacak olan, geleceğin hayvan cumhuriyetini simgeliyordu. Bayrağın göndere çekilmesinden sonra tüm hayvanlar büyük samanlığa doluşarak toplantı denilen genel kurula katılıyorlardı. Toplantıda bir sonraki haftanın işleri konuşuluyor, alınacak kararlar tartışılıyordu. Alınması gereken kararlar her zaman domuzlar tarafından ortaya atılıyordu. Öteki hayvanlar nasıl oy verileceğini biliyorlar, ama kendi başlarına bir karara varamıyorlardı. Toplantıların en ateşli tartışmacıları Snowball ile Napolyon'du. Ama bu ikisi asla anlaşamıyorlardı. Birinin ak dediğine öbürü mutlaka kara diyordu. Kimsenin karşı çıkamayacağı bir karara varıldığında bile birbirlerine girmenin bir yolunu buluyorlardı. Örneğin meyve bahçesinin arka tarafındaki çayırın artık çalışamaz durumda olan hayvanların dinlenme yeri olarak belirlenmesi kararlaştırıldıktan sonra Farklı türden hayvanların emeklilik yaşlarının ne olması gerektiği konusunda kapışmışlardı. Her toplantının sonunda mutlaka İngiltere'nin hayvanları şarkısı söyleniyor, öğleden sonraları ise eğlenceye ayrılıyordu. Domuzlar, koşum takımlarının durduğu odayı karargah edinmişlerdi. Akşamları burada çiftlik evinden getirmiş oldukları kitaplardan, nalbantlık, marangozluk gibi gerekli uğraşları okuyup öğreniyorlardı. Snowball... Ayrıca öteki hayvanların hayvan kurullarında örgütlenmesiyle de uğraşmakta, bu iş için bıkmadan usambadan çaba harcamaktaydı. Okuma-yazma sınıflarının yanı sıra, tavuklar için yumurta üretim kurulu, inekler için temiz kuyruklar birliği, sıçanlar ve tavşanların evcilleştirilmesi için yabanıl yoldaşların yeniden eğitimi kurulunu kurmuş, koyunlar için de daha beyaz yün hareketini oluşturmuştu. Bu atılımların çoğu bir sonuca varamadı. Söz gelimi yabanal hayvanları evcilleştirme girişimi daha başından başarısızlığa uğradı. Yabanal hayvanlar eskisi gibi davranmaya sürdürüyorlar, kendilerine gösterilen hoşgörüyü hemen kötüye kullanıyorlardı. Kedi yeniden eğitim kuruluna katılmış ve bir süre canla başla çalışmıştı. Bir gün bir de bakmışlardı, damda oturmuş, erişemeyeceği uzaklıktaki serçelerle konuşuyor, onlara artık bütün hayvanların yoldaş olduğunu... Dilerlerse hiç çekinmeden gelip pençesine konabileceklerini anlatıyordu. Ama serçeler kedinin yanına bile yaklaşamamışlardı. Öte yandan okuma yazma sınıfları çok başarılı olmuştu. Güz geldiğinde çiftlikteki hemen her hayvan az çok okuma yazma biliyordu. Domuzların okuma yazması kusursuzdu. Köpekler okumayı çok iyi öğrenmişlerdi. Gel gör ki 7 emirden başka bir şey okudukları yoktu. Keçi Muriel'in okuması köpeklerden de iyiydi. Bazı akşamlar çöplükte bulduğu gazete parçalarını getirip öbür hayvanlara okuyordu. Domuzlar kadar iyi okuyabilen Benjamin ise bu yeteneğini kullandığı pek görülmemişti. Ben okumaya değer bir şey göremiyorum diyordu. Clover alfabeyi baştan sona öğrenmişti ama sözcükleri sökemiyordu. Baksır'a gelince o D'den ileri gidememişti. Koca ayağıyla toprağın üzerine... A, B, C, D harflerini yazıyor. Sonra kulaklarını arkaya yatırıp yelesini sallayarak harflere aval aval bakıyor. D'den sonra gelen harfi çıkarmaya çabalıyor ama bir türlü beceremiyordu. Birkaç kez E, F, G, H'yi de öğrenmiş ama öğrenir öğrenmez bu kez A, B, C, D'yi unuttuğunu fark etmiş. En sonunda alfabenin ilk dört harfiyle yetinmeye karar vermişti. Unutmamak için bu dört harfi her gün bir iki kez yazıyordu. Molly ise adındaki altı harften başka tek bir harf öğrenmemekte diretiyordu. İnce dalları yan yana getirerek adını yazıyor, dalları birkaç çiçekle süslüyor, sonra da hayran hayran çevresinde dolanıyordu. Çiftlikteki öteki hayvanların hiçbiri A harfinden öteye geçememiş, koyun, tavuk ve ördek gibi en ahmak hayvanların yedi emiri bir türlü ezberleyemedikleri görülmüştü. Bu sorunun çözümüne epey kafa yoran Snowball sonunda yedi emirin aslında tek bir özdeyişe indirgenebileceğini açıkladı. Yedi emir bal gibi dört ayak iyi iki ayak kötü özdeyişine indirgenebilirdi. Snowball'a bakılırsa bu özdeyiş hayvancılığın temel ilkesini içeriyordu. Bu temel ilkeyi iyice kavramış olan herkes insanoğlunun zararlı etkilerinden korunabilirdi. Kuşlar ilk başta kendilerinin de iki ayaklı oldukları gerekçesiyle bu özdeşe karşı çıkacak oldular. Ama Snowball yanıldıklarını kanıtlamakta gecikmedi. Yoldaşlar dedi. Kuşun kanadı iş görmek için değil, devinmek için kullanılan bir organdır. Dolayısıyla kanat ayak olarak kabul edilmelidir. İnsanoğlunun farklılığı bütün şeytanlıkları yaptığı alet olan eldedir. Kuşlar Snowball'un sözlerinden hiçbir şey anlamamalarına karşın yaptığı açıklamayı kabullendiler. Tüm hayvancıklar yeni özdeyişi ezberlemeye koyuldular. Ambarın duvarına, yedi emirin yukarısına, üstelik daha büyük harflerle ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü'' yazıldı. Koyunlar bu sözleri ezberledikten sonra özdeyişi o kadar sevdiler ki çayırda uzanıp keyif çatarlarken hep birlikte ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü, dört ayak iyi, iki ayak kötü'' diye bıkmadan saatler boyu melemeyi alışkanlık haline getirdiler. Napolyon, Snowball'un kurullarıyla hiç ilgilenmemişti. Gençleri eğitmenin yetişkinler için yapılabilecek herhangi bir şeyden çok daha önemli olduğu kanısındaydı. Jessie ile Bluebell, hasattan hemen sonra yavrulamışlar, 9 sağlıklı yavru dünyaya getirmişlerdi. Yavrular sütten kesilir kesilmez, Napolyon, eğitimlerini kendisinin üstleneceğini söyleyerek onları analarından ayırmıştı. Sonra da yavruları, Sadece koşum takımlarının durduğu odadaki bir merdivenden çıkılabilen tavan arasına kapatmış, öylesine gözlerden ırak tutmuştu ki, öteki hayvanlar bir süre sonra varlıklarını bile unutmuşlardı. Sütlerin nereye gittiği çok geçmeden anlaşıldı. Sütler her gün domuzların lapasına karıştırılıyordu. Elmalar artık olgunlaşmaya yüz tutmuşlardı. Meyve bahçesinin çimenleri rüzgarla dökülen elmalarla kaplıydı. Hayvanlar doğal olarak Elmaların eşit bir biçimde paylaşılacağını umuyorlardı. Oysa bir gün ağaçlardan dökülen tüm elmaların toplanması ve koşum takımlarının durduğu odaya getirilerek domuzlara teslim edilmesi buyuruldu. Bazı hayvanlar homurdandıysa da bir yararı olmadı. Bütün domuzlar Snowball ile Napolyon bile bu konuda aynı düşüncedeydiler. Öteki hayvanlara gerekli açıklamaları yapmakla görevlendirilen Skyler, ''Yoldaşlar!'' diye haykırdı. Umarım biz domuzların bu bencilliğimizden, ayrıcalık düşkünlüğümüzden yaptığını sanmıyorsunuzdur. Aslında çoğumuz süt ve elmadan hoşlanmayız. Ben de hoşlanmam. Bu elmalara el koymamızın tek bir amacı var, o da sağlığımızı korumak. Sütte ve elmada domuzların sağlığı açısından kesinlikle gerekli olan bazı maddeler var. Bilim bunu kanıtlamıştır yoldaşlar. Biz domuzlar düşün emekçisiyiz. Bu çiftliğin tüm yönetim ve düzeninden biz sorumluyuz. Gecemizi gündüzünüze katarak sizin sağlığınızı koruyoruz. Bu sütleri sizin uğrunuza içiyor, bu elmaları sizin uğrunuza yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi gereğince yerine getiremezsek ne olur biliyor musunuz? Jones geri gelir. Evet, Jones geri gelir. Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın yoldaşlar. Sonra da oradan oraya sıçrayıp kuyruğunu oynatarak bağırdı. Aranızda Jones'un geri gelmesini isteyen tek bir hayvan yoktur sanırım. Hayvanların en küçük bir kuşku duymadıkları tek bir şey varsa o da Jones'un geri dönmesini istemedikleriydi. Domuzları sağlıklı tutmanın önemi çok açıktı. Böylece tartışma büyümeden bütün sütün ve rüzgarla ağaçlardan dökülen elmaların doğaldır ki olgunlaştıkları zaman ağaçlardan toplanan elmaların da hepsinin domuzlara ayrılması herkesçe kabul edildi. Dördüncü bölüm Hayvan çiftliğinde olup bitenleri ...yaz sonlarına doğru neredeyse bütün ülke duymuş bulunuyordu. Snowball ile Napolyon'un her gün uçurdukları posta güvercinleri... ...komşu çiftliklerdeki hayvanlarla dostluk kuruyor... ...onlara ayaklanmanın öyküsünü anlatıyor... ...İngiltere'nin hayvanları şarkısını öğretiyorlardı. Bu arada Bay Jones zamanının büyük bölümünü... Wellington’daki kırmızı aslan meyhanesinde pinekleyerek geçiriyor... ...kendisini dinleyecek birilerini bulmaya görsün... ...hemen yakınmaya başlıyor... Korkunç bir haksızlığa uğradığını, bir avuç aşağılık hayvan tarafından çiftliğinden kovulduğunu anlatıyordu. Öteki çiftçiler onu anlayışla karşılamışlar ama başlangıçta yardım etmeye de pek yanaşmamışlardı. Her biri, Johnson’un uğradığı talihsizlikten nasıl yaralanabileceğini düşünüyordu içten içe. Neyse ki, hayvan çiftliğine komşu iki çiftliğin sahipleri birbiriyle hiç geçinemezlerdi. Foxwood, büyük, bakımsız, köhne bir çiftlikti. Dört bir yanını çalılar bürümüş, otlakları sararıp solmuş, çitleri paramparça olmuştu. Foxwood'un sahibi Bay Pilkington zamanının büyük bölümünü balık mevsiminde balık tutarak av mevsiminde de ava çıkarak geçirirdi. Rahatına düşkün, efendi bir adamdı. Pinchfield çiftliği ise daha küçük ama daha bakımlıydı. Pinchfield'ın sahibi Bay Frederick kabadayı ve kurnaz bir adamdı. İki de bir mahkemelik olurdu. Dini imanı paraydı. Elini veren kolunu alamazdı. Bu ikisi birbirlerinden öylesine nefret ederlerdi ki kendi çıkarlarına olan bir konuda bile anlaşamazlardı. Ne var ki ikisi de hayvan çiftliğindeki ayaklanmadan çok korkmuştu. Kendi çiftliklerindeki hayvanların ayaklanma konusunda ayrıntılı bilgi edinmelerini önlemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Aslına bakılırsa başlangıçta hayvanların bir çiftliği kendi başlarına yönetebileceğine çok gülmüşler. Çok değil. 10-15 güne kadar bu iş nasıl olsa yatar diye düşünmüşlerdi. Beylik çiftlikteki, çiftlikten beylik çiftlik diye söz etmekte diretiyorlar. Hayvan çiftliği adına katlanamıyorlardı. Hayvanların birbiriyle durmadan dalaştıkları, pek yakında açlıktan ölecekleri söylentisini yaymışlardı. Ama bir süre sonra hayvanların açlıktan ölmedikleri ortaya çıkınca ağız değiştirdiler. Hayvan çiftliğindeki akıllara durgunluk veren şeytanlıklardan dem vurmaya başladılar. Bu iki çiftçiye bakılırsa hayvan çiftliğinde yamyamlık almış yürümüştü. Hayvanlar kızgın nallarla birbirlerine işkence yapıyorlar, dişilerini de ortaklaşa kullanıyorlardı. Frederick ile Pilkington bütün bunların doğa yasalarına baş kaldırmanın doğal sonucu olduğunu söylüyorlardı. Ama bu hikayeler hiç kimseye inandırıcı gelmiyordu. Hayvanların insanları kovarak kendi işlerini kendileri gördükleri olağanüstü bir çiftlikten söz ediliyor, bu konudaki söylentiler... Olanca belirsizliğiyle ve çarpıtılarak sürüyordu. Çevredeki çiftliklerde yıl boyunca bir baş kaldırı dalgası yükseldi. Yumuşak başlı bilinen boğalar ansızın azıyor, koyunlar çitleri yıkıp yoncaları mideye indiriyor, inekler kovaları tepip deviriyor, atlar buyruk dinlemiyor, birden durarak üstlerindekileri parmaklıkların üzerinden öbür tarafa fırlatıyorlardı. En önemlisi, İngiltere'nin hayvanları şarkısının ezgisi ve sözleri artık her yerde biliniyordu. Umulmadık bir hızla yayılmıştı. İnsanlar çok gülünç bulduklarını söylemekle birlikte bu şarkıyı duyduklarında büyük bir öfkeye kapılmaktan kendilerini alamıyorlardı. Böylesine rezil ve saçma bir şarkının hayvanlar tarafından söylenebilmesini bile akıllarının almadığını ileri sürüyorlardı. Şarkıyı söylerken yakalanan hayvanlar oracıkta kırbaçlanıyor, gene de şarkının yayılması engellenemiyordu. Kara tavuklar çalılıkların arasında ıslık çalarken, güvercinler ağaçlarda ötüşürken hep bu şarkıyı söylüyorlar. Şarkının ezgileri demircilerin çekiç vuruşlarına, kiliselerin çan seslerine karışıyordu. Ekim başlarıydı. Ekinler biçilip istiflenmiş, harman büyük ölçüde kaldırılmıştı. Bir gün birden posto güvercinleri hızla dolanarak geldiler. Telaşla çırpınarak hayvan çiftliğinin avlusuna kondular. Getirdikleri habere bakılırsa, Jones ile adamları, Foxwood ve Pinchfield çiftliklerinden yarım düzüne adamla birlikte parmaklıklı kapıdan içeri girmişler, araba yolundan çiftliğe geliyorlardı. Jones, elinde bir tüfek en önde yürüyor, eli sopalı adamlar da onu izliyorlardı. Besbelli, çiftliği geri almayı kafalarına koymuşlardı. Aslında böyle bir girişim uzun zamandır beklendiği için bütün önlemler alınmış, gerekli bütün hazırlıklar yapılmıştı. Çiftlik evinde bulduğu eski bir kitabı okuyarak Julius Caesar'ın seferleriyle ilgili kapsamlı bilgiler edinmiş olan Snowball, savunma harekatının komutanlığına getirilmişti. Hemen buyruklarını verdi. Bütün hayvanlar birkaç dakikada yerlerini aldılar. İnsanlar çiftlik binalarına yaklaştıkları sırada Snowball ilk saldırıyı başlattı. Tam 35 güvercin adamların başlarının üzerinde uçuşarak tepelerine pisledi. Adamlar güvercinleri kovalamaya çabalarken çitin arkasına gizlenmiş olan kazlar birden ileri atılarak baldırlarını vahşice gagalamaya başladılar. Ne var ki bu yalnızca ortalığı biraz karıştırmaya yönelik, göstermelik bir saldırıydı. Nitekim adamlar kazları sopalarıyla kolayca geri püskürttüler. Bu kez Snowball ikinci saldırıyı başlattı. Muriel, Benjamin ve bütün koyunlar başlarında Snowball ileri atılıp adamlara dört bir yandan toz vurmaya Boynuz atmaya koyuldular. Bu arada Benjamin dönüp dönüp çifte atıyordu. Ama ellerinde sopaları, ayaklarında kabaralı botlarıyla adamlar gene de hayvanlardan güçlüydüler. Snowball birden ciyaklayarak geri çekil işareti verince tüm hayvanlar geri döndüler. Geçitten geçerek avluya daldılar. Zafer naraları atan adamlar düşmanlarının kaçmakta olduğunu sanarak darmadağınık arkalarından koşuşturdular. Snowball'un istediği de buydu. Hepsi avluya girince ağlda pusuya yatmış olan üç at, üç inek ve öteki domuzlar ansızın ortaya çıkıp adamların arkasını kestiler. Snowball işte tam o anda saldırı işaretini verdi ve dost doğru John'un üzerine atıldı. Snowball'un üstüne geldiğini gören Jones tüfeğini doğrultup ateş etti. Saçmalar Snowball'un sırtında kanlı karıklar açtı. Koyunlardan biri oracıkta can verdi. Snowball bir an duraksamadan... 100 kiloluk gövdesiyle Johnson bacaklarına dalıverdi. Jones bir gübre yığınının üstüne yuvarlanırken tüfeğe elinden fırladı gitti. Ama en korkunçları baksırdı. Arka ayakları üzerinde şaha kalkmış, demir nanlı koca ayaklarını savurarak bir aygır gibi dövüşüyordu. İlk darbe Foxwood çiftliğinden bir seyisin kafasına indi. Çamurların içine yıkılan delikanlı ruhunu oracıkta teslim etti. Bunu gören adamların birçoğu sopalarını bırakıp kaçmaya yeltendi. Ürküye kapılmışlardı. O saat tüm hayvanlar adamların ardına düştüler. Onları avlunun çevresinde kovalamaya başladılar. Boynuz vuruyor, çifteliyor, ısırıyor, arkada kalanı ezip geçiyorlardı. Adamlardan kendince özünü almayan tek bir hayvan kalmadı çiftlikte. Kedi bile damdan ansızın bir sırtmacın sırtına atladı. Tırnaklarını ensesine geçirerek acı acı bağırdı adamı. Adamlar bir fırsatını bulur bulmaz avludan dışarı fırladılar. Ani yola doğru tabana kuvvet koşmaya başladılar. Çiftliği basalı daha 5 dakika olmamıştı ki onur kırıcı bir bozguna uğramışlar, geldikleri gibi gidiyorlardı. Tıslayarak arkalarından gelen bir kaz sürüsü yol boyunca bacaklarını gagaladı. Hepsi kaçmıştı, biri dışında. Buxar avluda çamurun içinde yüz üstü yatmakta olan Seisi ön ayağıyla itiliyor, sırt üstü çevirmeye çalışıyor ama o olan kımıldamıyordu. Buxar üzüntüyle. Ölmüş, dedi. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ayaklarımda demir nalları olduğunu unutmuşum. İsteyerek yapmadığıma kim inanır şimdi? Yaraları hala kanamakta olan Snowball, duygusallığa gerek yok yoldaş, diye bağırdı. Savaş savaştır. En iyi insan, ölü insandır. Ben kimsenin canını almak istemem, dedi Baxter. Gözleri dolu dolu olmuştu. Tam o sırada birisi, Molly nerede, diye haykırdı. Gerçekten de Molly kayıptı. Birden ortalık karıştı. Başına bir şey mi gelmişti yoksa? Adamlar Molly'yi kaçırmış olmasınlardı. Uzun aramalardan sonra Molly'yi ahırda buldular. Ahırdaki bölmesine saklanmış, kafasını yemlikteki samanlara gömmüştü. Silahlar patlar patlamaz ürküp kaçmıştı. Molly'yi aramaya çıkanlar avluya döndüklerinde bir de baktılar, seyis ortalarda yok. Anlaşılan öldü sandıkları delikanlı aslında yalnızca bayılmıştı. Sonradan kendine gelmiş, tabanları yağlayıvermişti. Hayvanlar çılgınca bir coşkuyla yeniden bir araya gelmişler, savaşta gösterdikleri kahramanlıkları avazları çıktığı kadar bağırarak birbirlerine anlatıyorlardı. Zaferi kutlamak için hemen oracıkta bir tören düzenlediler. Bayrağı göndere çekip birkaç kez İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylediler. Ardından savaşta yitirdikleri koyun için ağırbaşlı bir gömme töreni düzenlendi. Mezarının üstüne, bir alış fidanı dikildi. Mezar başında kısa bir konuşma yapan Snowball, gerekirse bütün hayvanların hayvan çiftliği uğruna ölmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı. Hayvanlar oy birliğiyle bir askeri nişan oluşturulmasını kararlaştırdılar. Birinci dereceden kahraman hayvan nişanı hemen orada Snowball ile Baksara verildi. Bu pirinç madalyalar aslında koşum takımlarının durduğu odada buldukları eski at takılarıydı pazarları ve bayram günleri takılacaktı. Savaşta hayatını yitirmiş olan koyun ise ikinci dereceden kahraman hayvan nişanına uygun görüldü. Savaşa ne ad verileceği uzun uzadıya tartışıldı. Sonunda ağıl savaşında karar kalındı. Pusuya yatan hayvanlar oradan saldırıya geçmişlerdi. Bay Johnson tüfeği çamurun içinde bulundu. Çiftlik evinde birkaç kutu fişek olduğunu biliyorlardı. Tüfeğin top gibi bayrak direğinin dibine yerleştirilmesi ve biri ağal savaşının yıldönümü olan 12 Ekim'de öbürü de ayaklanmanın gerçekleştiği yaz dönümünde olmak üzere yılda iki kez tören atışı yapılması kararlaştırıldı. 5. Bölüm Kış yaklaştıkça Moli daha da tuhaflaşıyordu. Her sabah işe geç geliyor, uyuyakaldığını söyleyerek özür diliyor, iştahı yerinde olmasına karşın akılsız erdiremediği bazı sancılardan yakınıyordu. Bir bahane uydurup işten kaçıyor, yalağın başına gidip aptal aptal sudaki yansısını seyrediyordu. Ama ortalıkta daha ciddi söylentiler de dolaşıyordu. Bir gün Molly, ağzında bir saman sapı, kuyruğunu sallayarak keyifle avluya girdiğinde, Clover onu bir kenara çekti. ''Bak Molly!'' dedi. ''Çok ciddi bir şey söyleyeceğim sana. Bu sabah... Hayvan çiftliğini Foxwood çiftliğinden ayıran çitin üzerinden bakarken gördüm seni. Çitin öbür yanında da Bay Pilkington'ın adamlarından biri vardı. Gerçi çok uzaktaydım ama seninle konuştuğunu, senin de burnunu okşamasına ses çıkarmadığını gördüğüme neredeyse emindim. Ne demek oluyor bu Molly? Hayır burnumu falan okşamadı diye bağırdı Molly. Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan! Ter ter tepiniyor ayaklarıyla yeri eşeliyordu. Molly yüzüme bak. O adamın senin burnunu okşamadığına namusun üstüne yemin eder misin? Molly, yalan öyle bir şey olmadı diye yenilediyse de gözlerini Clover'ın gözlerinden kaçırdı. Tarlaya doğru dört nala tabanları yağladı. Birden Clover'ın kafası bir şeye takıldı. Kimseye bir şey söylemeden Molly'nin ahırdaki bölmesine girdi. Ayağıyla biraz eşeleyince samanların arasına bir avuç kesme şekeriyle çeşitli renklerde kurdeleler gizlenmiş olduğunu gördü. Üç gün sonra Molly ortadan kayboldu. Uzun süre nerede olduğuna ilişkin hiçbir bilgi edinilemedi. Ta ki güvercinler onu Wellington'ın orada gördüklerini bildirene kadar. Bir meyhanenin önünde duran kırmızı siyah küçük şık bir arabaya koşuluymuş. Meyhaneciye benzeyen ekose pantolonlu, tozluklu, şişman al yanaklı bir adam Molly'nin burnunu okşuyor ona şeker yediriyormuş. Tüyleri yeni kırkılmış olan Molly'nin perçemine Kızıl bir kurdele bağlıymış. Güvercinlere bakılırsa keyfi yerinde görünüyormuş. O günden sonra hayvanlar Moli'nin adını bir daha anmadılar. Ocak ayında havalar müthiş soğudu. Toprak o kadar sertti ki tarlalarda çalışmak olanaksızdı. Büyük samanlıkta toplantı üstüne toplantı yapılıyor, domuzlar gelecek mevsimin işlerini planlamaya çalışıyorlardı. Çiftlik siyasetiyle ilgili bütün konularda karar verme yetkisi, öteki hayvanlardan Açıkça daha zeki olan domuzlara verilmişti. Verdikleri kararların oy çokluğuyla onaylanması gerekse de. Hemen her konuda takışan Snowball ile Napolyon arasında iki de bir hürgür çıkmasa bu düzen pek güzel işleyecekti. Biri arpa ekilen alanın daha da genişletilmesini önerecek olsa, öbürü yulaf ekilen alanın genişletilmesi gerektiğini savunmaya kalkıyor, biri bir tarlanın lahana yetiştirmeye elverişli olduğunu söyleyecek olsa, öbürü o tarlada kök bitkilerden başka hiçbir şey yetişmeyeceğini ileri sürüyordu. İkisinin de yandaşları vardı. Bazen şiddetli tartışmalar patlak veriyordu. Snowball, parlak söylevleriyle toplantılarda çoğu zaman oyların çoğunluğunu elde etmeyi başarıyordu. Ama Napolyon da kulis çalışmalarında kendine destek bulma konusunda az becerikli değildi. Özellikle de koyunları etkilemeyi çok iyi biliyordu. Son zamanlarda yerli yersiz, Dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeyi alışkanlık edinmiş olan koyunlar toplantının sık sık kesilmesine yol açıyorlardı. Özellikle de snowball'un konuşmasının can alıcı yerlerinde Dört ayak iyi, iki ayak kötü diye melemeye başlamaları gözden kaçmıyordu. Snowball, çiftlik evinde bulduğu Çiftçi ve Hayvan Yetiştiricisi adlı derginin eski sayılarını okuyup incelemiş, çiftliğin yenilenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili bir sürü tasarı oluşturmuştu. Tarlalarda su kanalları açılması, yemlerin silolarda korunması, dışkılardan nasıl yaralanılacağı gibi konuları ne kadar iyi bildiğini gösteren konuşmalar yapıyordu. Tüm hayvanların dışkılarını doğrudan doğruya tarlaya hem de her gün tarlanın farklı bir yerine yapmalarıyla ilgili karmaşık bir tasar geliştirmişti. Böylece dışkıları arabalarla tarlalara taşımak için emek ve zaman harcamaktan da kurtulacaklardı. Napolyon ise tek bir özgün düşünce bile geliştirmiyor Snowball'un tasarılarının hiçbir işe yaramayacağını sessizce çevresine yayıyor, sanki uygun zamanı kolluyordu. Ama aralarındaki tartışmaların en şiddetlisi, yel değirmeni konusunda patlak verecekti. Çiftlik binalarının az ilerisinde uzanıp giden çayırda küçük bir tepe vardı. Burası çiftliğin en yüksek yeriydi. Zemini iyice inceleyen Snowball, bir yel değirmeni için en uygun yerin burası olduğunu açıkladı. Yel değirmeni bir dinamoyu çalıştırabilir ve tüm çiftliğe elektrik gücü sağlayabilirdi. Böylece ahırlar aydınlatılabilir ve kışın ısıtılabilir, yuvarlak testere, ot ve saman bıçkısı, pancar doğrayıcı ve elektrikli süt sağma makinesi gibi aletler kullanılabilirdi. Hayvanlar daha önce hiç böyle bir şey duymamışlardı. Nuh Nebi'den kalma bir çiftlik olan Beylik Çiftlik'te yalnızca en ilkel aletler bulunuyordu. O düşsel aygıtları gözlerinin önünde canlandıran Snowball'u şaşkınlık içinde dinliyorlardı. Snowball'un anlattıklarına bakılırsa bu akıl almaz aygıtlar çiftliğin bütün işlerini görecek, onlar da kırlarda yan gelip keyif çatacaklar, kitap okuyup söyleşerek kendilerini geliştireceklerdi. Snowball'un yel değirmeniyle ilgili planları birkaç haftada sonuçlandırıldı. Mekanik ayrıntıların büyük bir bölümü Bay Jones'un 3 kitabından elde edildi. Eviniz için 1001 bilgiyi, kendi duvarını kendin yap ve 10 derste elektrik. Snowball, bir zamanlar kuluçka makinelerinin durduğu, düzgün ahşap döşemesi çizim yapmaya elverişli barakayı çalışma odası olarak kullanıyordu. Bazen saatlerce kapandığı oluyordu barakaya. Yeri açtığı kitaplarının sayfaları üzerine taş ağırlıklar koyuyor, ön ayağının toynakları arasına bir tebeşir tutturuyor, çizimleri hızla gerçekleştirirken heyecandan soluğu kesiliyor, Kesik kesik hırıltılar çıkıyordu gırtlağından. Snowball'ın çizimleri yavaş yavaş manivelalar ve dişli çarklardan oluşan karmaşık bir yığına dönüştü. Barakanın yarısından fazlasını kapladı. Öteki hayvanlar bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyor ama çok etkileyici buluyorlardı. Her gün en az bir kez gelip Snowball'ın çizimlerine bakıyorlardı. Tavuklar ve ördekler de geliyor, tebeşirle çizilmiş çizgilere basmamak için akla karayı seçiyorlardı. Bir tek yel değirmenine karşı olduğunu daha en başından açıklamış olan Napolyon uzak duruyordu oradan. Ama gene de dayanamadı. Bir gün durup dururken çizimleri görmeye geldi. Barakanın içinde ağır ağır dolandı. Çizimlerin her bir ayrıntısını uzun uzadıya inceledi. Birkaç kez koklayıp yokladı. Bir süre öyle durup göz ucuyla gözledi. Sonra birden bacağını kaldırıp çizimlerin üstüne işedi ve tek bir söz söylemeden çıktı gitti. Yel değirmenin sorunu çiftlikte derin bir bölünmeye yol açmıştı. Snowball, yel değirmenin yapımının çok zor olacağını yatsımıyordu. Taş ocağından taş taşınacak, duvarlar örülecek, yel değirmeninin kanatları yapılacak, sonra da dinamolar ve kablolar bulmak gerekecekti. Snowball, bütün bu işlerin üstesinden nasıl gelineceğinden hiç söz etmiyordu. Yalnızca, bütün işlerin bir yıl içinde biteceğini ileri sürmekle yetiniyordu. Ona kalırsa, Yel değirmeni tamamlandığında işler o kadar kolaylaşacaktı ki hayvanların haftada yalnızca 3 gün çalışmaları gerekecekti. Buna karşılık Napolyon en büyük gereksinimlerinin besin üretimini artırmak olduğunu, yel değirmeniyle zaman yitirilirse herkesin açlıktan öleceğini öne sürüyordu. Hayvanlar, oyunuzu Snowball atın, haftada 3 gün çalışın ve oyunuzu Napolyon'a atın, hiç aç kalmayın Sloganları altında iki hizbe ayrılmışlardı. Hiziplerin dışında kalan tek hayvan Benjamindi. Ne bolluk geleceğine inanıyordu ne de yel değirmeninin işleri kolaylaştıracağına. Yel değirmeni olsa da olmasa da şu kötü hayatımızda değişen bir şey olmayacak diyordu. Yel değirmeni tartışmaları süre dursun bir de çiftliğin savunulması sorunu vardı. İnsanların ağal savaşında bozguna uğratılmış olmalarına karşın çiftliği yeniden ele geçirip Bay geri vermek için daha da kararlı ikinci bir girişimde bulunabilecekleri artık bütün hayvanlarca kavranmıştı. Uğradıkları yenilginin haberi tüm köylere yayılarak komşu çiftliklerdeki hayvanların daha da asileşmelerine yol açmış, bu yüzden insanların yeniden saldırıya geçme olasılığı daha da artmıştı. Snowball ile Napolyon her konuda olduğu gibi bu konuda da anlaşamadılar. Napolyon'a göre hayvanların bir yerlerden ateşli silahlar bulmaları ve bunları kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Snowball ise öteki çiftliklerin üzerine daha çok güvercin salmaları ve hayvanları baş kaldırmaya kışkırtmaları gerektiği kanısındaydı. Biri kendilerini savunamazlarsa eninde sonunda mutlaka yenileceklerini ileri sürüyor, öbürü ise her yerde ayaklanmalar patlak verirse kendilerini savunmalarına gerek kalmayacağını söylüyordu. Hayvanlar bir Napoleon'a, bir Snowball'a kulak veriyorlar ama hangisinin haklı olduğu konusunda bir türlü karara varamıyorlardı. Daha doğrusu o sırada kim konuşuyorsa ona hak veriyorlardı. En sonunda Snowball'un planları gerçek oldu. Ertesi pazar düzenlenecek toplantıda yel değirmeni yapım çalışmalarının başlatılması önerisi oya sunulacaktı. Hayvanlar büyük samanlıkta toplandıklarında Snowball ayağa kalktı ve konuşmasının iki de bir koyunların melemeleriyle kesilmesini aldırmaksızın yel değirmeninin yapılması gerektiğinin nedenlerini sayıp döktü. Ardından yanıt vermek üzere Napolyon kalktı ayağa. Çok sakin bir sesle, yel dermeninin saçmalıktan başka bir şey olmadığını, yel dermenine oy vermeyi kimseye öğütlemeyeceğini söyledi ve hemen yerine oturdu. Konuşması yarım dakika bile sürmemişti. Sözlerinin etkisinin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Bunun üzerine yerinden fırlayan Snowball, yeniden melemeye başlayan koyunları susturarak yel değirmeninin nimetlerini anlatan ateşli bir söylev çekti. O ana kadar yel değirmenini isteyen hayvanlarla yel değirmenine karşı çıkan hayvanların sayısı aşağı yukarı eşit görünüyordu. Ama Snowball'un söz ustalığı eşitliği bir anda bozuverdi. Parlak sözlerle hayvanların köle gibi çalışmaktan kurtulacakları bir hayvan çiftliği tablosu çizen Snowball'un düş gücü artık saman bıçkılarının, pancar doğrayıcılarının çok ötesine uzanmıştı. Harman makineleri, sabanlar, kesek kırma makineleri, silindirler, biçer döverler ve biçer bağlarların elektrik gücüyle çalışacağını, her ahırın kendi ışığına, sıcak ve soğuk suyuna, kendi elektrikli ısıtıcısına kavuşacağını söylüyordu. Konuşmasını bitirdiğinde oyların kime gideceği konusunda kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Ama tam o sırada Napolyon ayağa kalktı. Snowball'a yan yan baktıktan sonra o güne değin kimsenin işitmediği kadar... Tiz bir çığlık attı. Bunun üzerine dışarıdan korkunç havlamalar duyuldu. Az sonra çivili tasmalarıyla dokuz ili köpek zıpkın gibi içeri daldı. Dosdoğru Snowball'un üzerine atıldılar. Snowball tam zamanında yerinden fırlamasa azgınca saldıran köpeklere yem olacaktı. Hemen kendini dışarı attı. Köpekler de peşinden. Şaşkınlık ve korkudan nutku tutulan hayvanlar kapıya yığılıp kovalamacayı seyre koyuldular. Snowball... Bir domuzun koşabileceği kadar hızlı koşuyor, çayırı geçip anayola kavuşmaya çabalıyordu. Ama köpekler de ensesindeydi. Birden kayıp düştü. Herkes artık kesin yakalandı derken yeniden ayağa kalktı ve daha da hızlı koşmaya başladı. Köpekler de fırtına gibiydiler. Avlarına eriştiler, erişeceklerdi. Bir tane stamp kuyruğunu kapacaktı ki Snowball tam zamanında kaçırdı kuyruğunu. Köpeklerle arasında neredeyse bir karış kalmışken son bir çabayla ileri atılarak Çitteki deliklerden birinden kaçtı gitti. Bir daha da snowballı gören olmadı. Hayvanlar suskun ve silmiş samanlığa geri döndüler. Az sonra köpekler de koşarak geldiler. Bu canavarların nereden çıktığını ilk başta hiç kimse anlayamamıştı. Ama çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Bunlar Napolyon'un annelerinden ayırıp özel olarak yetiştirdiği yavrulardı. Henüz tam büyümemiş olmalarına karşın fazlasıyla iriydiler. Bir kurt kadar yabanıl görünüyorlardı. Napolyon'un yanından ayrılmıyorlardı. Tıpkı öteki köpeklerin Bay yaltaklandıkları gibi onların da Napolyon'a kuyruk salladıkları kimsenin gözünden kaçmadı. Napolyon, arkasında köpekleri bir zamanlar koca reis'in konuşma yapmış olduğu yükseltiye çıktı ve pazar sabahı toplantılarına artık son verileceğini açıkladı. Bu gereksiz toplantılar vakit kaybından başka bir şey değildi. Bundan böyle çiftliğin işleyişiyle ilgili bütün sorunlar kendisinin başkanlığındaki Özel bir domuzlar kurulunca çözülecekti. Kurul sorunları kapalı oturumlarda ele alınacak, kararları sonradan öteki hayvanlara bildirilecekti. Hayvanlar pazar sabahları gene bayrağı selamlamak, İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemek ve haftalık buyrukları almak için toplanacaklar ama tartışmalara artık asla izin verilmeyecekti. Daha Snowball'un kovuluşunun şaşkınlığını savuşturamamış olan hayvanlar bu açıklama karşısında iyice umutsuzluğa kapıldılar. Bazıları Doğru dürüst bir gerekçe bulabilseler karşı çıkacaklardı. Baksır bile tedirgindi. Kulaklarını arkaya yatırdı, yelesini sallayarak kafasını toparlamaya çalıştı. Ama söyleyecek söz bulamadı. Domuzlardan bazıları ise düşüncelerini açıkça dile getirmekten çekinmediler. Ön sıradaki dört genç domuz hep birlikte ayağa fırlayarak olup bitenleri onaylamadıklarını bağıra bağıra açıkladılar. Ama Napolyon'un ayakları dibinde yatmakta olan köpekler Birden ürkütücü bir biçimde hırlayınca susup yerlerine oturmak zorunda kaldılar. O sırada koyunlar da kulakları sağır eden bir sesle ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü'' diye melemeye başlamışlardı. Gösteri o kadar uzun sürdü ki konunun tartışılmasına olanak kalmadı. Bir süre sonra çiftliği dolaşıp yeni düzeni öteki hayvanlara anlatma görevi Squieler'a verildi. ''Yoldaşlar'' dedi Squieler. Napolyon yoldaşın böyle bir görevi üstlenmekle ne kadar büyük bir özveride bulunduğunu buradaki tüm hayvanların çok iyi anladığından hiç kuşkum yok. Yoldaşlar, sakın önderliğin yan gelip keyif çatmak olduğunu sanmayın. Tam tersine önderlik çok ağır bir sorumluluk yükler. İçimizde bütün hayvanların eşit olduğuna en çok inanan Napolyon yoldaştır. Kararları kendi başınıza almanıza izin vermekten büyük mutluluk duyacaktır. Ama yoldaşlar, Bazen yanlış kararlarda alabilirsiniz o zaman halimiz nice olur. Örneğin şu yel değirmenin saçmalığını savunan Snowball'un izinden gitmeye karar verseydiniz ne yapardık? Hainin teki olduğu artık açıkça ortaya çıkmadı mı Snowball'un? Hayvanlardan biri, Snowball ağal savaşında yiğitçe çarpıştı diyecek oldu. Yiğitlik yeterli değildir diye karşılık verdi Squalier. Sadakat ve itaat daha önemlidir ağal savaşına gelince. Snowball'un bu savaştaki rolünün çok fazla abartıldığını bir gün anlayacağınıza inanıyorum. Disiplin, yoldaşlar, demir disiplin. Bugün paralomuz bu olmalı. Tek bir yanlış adım atmaya görelim. Düşmanlarımız o saat tepemize binecektir. Yoldaşlar, herhalde Johnson geri gelmesini istemezsiniz. Bu soru da yanıtsız kaldı. Johnson’un geri gelmesini elbette istemiyorlardı. Pazar sabahları yapılan toplantıların, Johnson’un geri gelmesine yol açma olasılığı varsa, Tartışmalara kuşkusu son verilmeliydi. Olup bitenleri kafasında evrip çeviren Baksır, herkesin düşüncesini dile getirdi. Napolyon yoldaş öyle diyorsa öyledir. O günden sonra da kendi adına benimsediği, daha çok çalışacağım parolasının yanı sıra, Napolyon her zaman haklıdır sözünü düstur edindi. İlk baharla birlikte havalar ısınmış, tarlalar sürülmeye başlamıştı. Snowball'un yel değirmeni çizimlerini yaptığı baraka kapatılmış, söylenenler doğruysa yerdeki çizimler de silinmişti. Hayvanlar her pazar sabahı saat 10'da büyük samanlıkta toplanıp haftalık buyrukları alıyorlardı. Koca reisin artık bütünüyle kurumuş olan kafatası meyve bahçesinde gömüldüğü yerden çıkarılmış, bayrak direğinin dibinde tüfeğin yanında duran bir kütüğün üzerine yerleştirilmişti. Hayvanlar bayrak göndere çekildikten sonra kafatasının önünden saygıyla geçerek girmek zorundaydılar samanlığa. Samanlıkta da artık eskiden olduğu gibi bir arada oturulmuyordu. Napolyon yükseltinin önünde oturuyor, şiir yazıp şarkı besteleme konusunda olağanüstü yetenekli olan Minimus adlı başka bir domuz ile da iki yanına çöküyorlardı. Dokuz genç köpek onların çevresinde yarım daire oluşturuyor, öteki domuzlar ise daha arkada oturuyorlardı. Geri kalan hayvanların tümü yüzleri onlara dönük yükseltinin karşısına diziliyordu. Napolyon haftalık buyrukları asker gibi sert bir sesle okuyor, İngiltere'nin hayvanları şarkısı tek bir kez söyleniyor ve herkes dağılıyordu. Snowball'un çiftlikten kovuluşunun üzerinden topu topu üç pazar geçmişti. Napolyon birdenbire yel değirmeninin yapılması gerektiğini açıklayınca tüm hayvanlar donup kaldılar. Bu apansız düşünce değişikliğinin nedenini söylemedi Napolyon. Yalnızca bu ağır işin çok sıkı çalışmalarını gerektireceğini belirterek herkese uyardı. Tayınların azaltılması bile söz konusu olabilirdi. Ama planlar en ince ayrıntılarına kadar hazırlanmıştı. Domuzlardan oluşan özel bir kurul 3 haftadır kafa patlatıyordu. Yel deriminin yapımı bazı değişikliklerle birlikte 2 yıl sürebilirdi. O akşam Squealer öteki hayvanlara... Napolyon'un yel değirmeni tasarısına aslında hiçbir zaman karşı çıkmadığını anlattı. Tam tersine bu tasarıyı ilk savunan Napolyon olmuştu. Nitekim Snowball'un barakanın döşemesine çizdiği tasarımlar aslında Napolyon'un dosyaları arasından çalınmış olan çizimlerdi. Yel değirmeni gerçekte onun düşüncesinden doğmuştu. Hayvanlardan biri sormadan edemedi. Onun düşüncesinden doğmuştu da Napolyon neden o kadar şiddetle karşı çıkmıştı yel değirmenine? Squealer'ın yüzünde şeytansı bir anlatım belirdi. Napolyon yoldaş kurnazca davrandı, dedi. Snowball tehlikeli biriydi, herkese kötü örnek oluyordu. Napolyon yoldaş da ondan kurtulmak için yel değirmenine karşıymış gibi göründü. Squealer'a bakılırsa artık Snowball ortadan kalktığına göre yel değirmenin tasarısı rahatça uygulamaya konulabilirdi. İşte taktik diye buna derlerdi. Squealer hoplaya zıplaya, Şen kahkahalar atıp kuyruğunu sallayarak birkaç kez taktik yoldaşlar taktik diye yine dedi. Hayvanlar taktik sözcüğünden pek bir şey anlamamışlardı doğrusu. Ama alır o kadar inandırıcı konuşuyordu. Kuşkusuz bir rastlantı sonucu onun yanında bulunan üç köpek öylesine ürkütücü bir biçimde hırlıyordu ki Squalor'ın açıklamasını daha fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. 6. Bölüm Koca bir yıl köle gibi çalıştılar. Ama böyle çalışmaktan mutluydular. Ne yapıyorlarsa bir avuç aylak ve soyguncu insanın çıkarı için değil, kendi çıkarları uğruna ve gelecek kuşaklar için yaptıklarının bilincinde olduklarından var güçleriyle çabalıyorlar, her türlü özveriye sessizce katlanıyorlardı. İlk bahar ve yaz boyunca haftada 60 saat çalışmışlardı. Ağustos geldiğinde Napolyon pazarları öğleden sonra da çalışılacağını açıkladı. Bu kesinlikle gönüllü bir çalışma olacak ama işe gelmeyen her hayvanın tayını yarıya indirilecekti. Böyle olmasına karşın bazı işlerin yapılmasından vazgeçmek zorunda kalındı. Hasat önceki yıl kadar bereketli değildi. İki tarla vaktinde sürülemediği için ekilememişti. Yaklaşmakta olan kışın zorlu geçeceğini kestirmek için de kahin olmak gerekmiyordu. Yel değirmeni beklenmedik güçlükler çıkarıyordu. Çiftlikte Büyük bir kireç taşı ocağı vardı. Küçük binalardan birinde kum ve çimento bulunmuştu. Dolayısıyla her türlü inşaat malzemesi ellerinin altındaydı. Ama hayvanların ilk başta çözemedikleri sorun taşların uygun boyutta parçalara nasıl ayrılacağıydı. Keski ve balyoz gerekiyordu. Oysa hayvanlar arka ayaklarının üzerinde duramadıkları için bu aletleri kullanamıyorlardı. Haftalar boyu düşünüp taşındılar. Tam umutlarını yitirmek üzereydiler ki biri bir çözüm buldu. Yer çekiminden yararlanacaklardı. Taş ocağı kırılmadan kullanılamayacak kadar büyük kaya parçalarıyla doluydu. Bu kaya parçalarını iplerle bağladılar. Sonra inekler, atlar, koyunlar, ipi tutabilen tüm hayvanlar, zor durumlarda domuzlar bile, kayaları ağır ağır yokuş yukarı taş ocağının tepesine kadar çektiler. Oradan salıverdikleri kayalar aşağıda paramparça oluyordu. Taşları taşımak daha kolaydı. Atların çektiği yük arabaları çok şey yaradı. Koyunlar taşları teker teker sürüklediler. Muriel ile Benjamin bile kendilerini eski bir arabaya koşarak katkıda bulundular. Yaz sonuna kadar yeterince taş yığılınca domuzların gözetimi altında inşaat başladı. Ne var ki çok vakit alan zorlu bir uğraş vermişlerdi. Tek bir kaya parçasının taş ocağının tepesine çıkartılması çoğu zaman bütün bir günlerini alıyor ve olağanüstü bir çaba gerektiriyordu. Bazen de aşağı yuvarlanan kaya parçalanmıyordu. Gücü neredeyse geri kalan hayvanların tümünün gücüne eşit olan Baksır olmasaydı belki de bu işin üstesinden gelemeyeceklerdi. Tepeden aşağıya kayan kaya parçasıyla birlikte sürüklendiklerini gören hayvanlar umarsızca bağırmaya başlayınca Baksır hemen imdada yetişiyor, ipe olanca gücüyle asılarak kayayı durduruyordu. Hayvanlar onun kayanın kaymasını önlemek için soluk soluğa didinişini, ayaklarının ucuyla toprağa tutunuşunu, geniş sağrılarının kanter içinde kalışını hayranlıkla izliyorlardı. Bazen Clover onu kendisini fazla zorlamaması için uyarıyor ama Baxter ona asla kulak asmıyordu. Daha çok çalışacağım ve Napolyon her zaman haklıdır. sloganları onun gözünde bütün sorunların ilacıydı. Kendisini yarım saat değil de 45 dakika erken uyandırması için küçük horozla anlaşmıştı. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Artık iyice azalmış olan boş vakitlerinde de tek başına taş ocağına gidiyor, kırılmış taşları topluyor, kimseden yardım sizin sürükleyerek yel değirmeninin yapılacağı yere getiriyordu. İşlerin ağırlığına karşın hayvanlar o yazı çok da kötü geçirmediler. Tayınları Johnson zamanındakinden daha çok değildi ama daha az da sayılmazdı. En azından artık doymak nedir bilmeyen 5 insanı beslemekten kurtulmuşlardı. Yalnızca kendilerine besliyor olmalarının keyfi o kadar büyüktü ki, Çektikleri güçlüklere seve seve katlanıyorlardı. Ayrıca hayvanların iş görme yöntemi birçok bakımdan daha verimliydi ve emek savurganlığını önlüyordu. Söz gelimi yaban otlarının ayıklanması gibi işler insanların hiçbir zaman erişemeyeceği bir yetkinlikle yapılıyordu. Artık hiçbir hayvan hırsızlığa yeltenmediği için de otluğa tarlalardan çitlerle ayırmaya gerek kalmamıştı. Bu da çitlerin ve parmaklıkların bakımı ve onarımına harcanan emekten kazanılmasını sağlıyordu. Gene de Yaz ilerledikçe önceden kestirilemeyen bazı eksiklikler kendine duyurmaya başladı. Gaz yağı, çivi, ip ve köpek bisküvisine, at nalı için demire gereksinim vardı. Üstelik bunların hiçbiri çiftlikte üretilebilecek şeyler değildi. Sonradan tohum ve soni gübreye, çeşitli aletlere ve yel değirmeni için bir takım makine parçalarına da gereksinim duyulacaktı. Bunların nasıl sağlanacağını kimse bilemiyordu. Bir pazar sabahı buyruk almak için toplanıldığında, Napolyon yeni bir siyaset belirlediğini açıkladı. Artık hayvan çiftliği komşu çiftliklerle alışverişe girecekti. Hiç kuşkusuz, tecimsel amaçlarla değil, yalnızca ivedilikle gerekli olan bazı malzemeleri temin edebilmek amacıyla. Napolyon, ''Yel değirmeninin gereksinimleri her şeyin üstünde tutulmalıdır.'' diyordu. Bu yüzden de büyük bir saman yanını ve o yılın buğday ürününün bir bölümünü satmak üzere anlaşmalar yapıyordu. Sonradan daha fazla para gerekirse, Fillington'da her zaman pazarı olan yumurtalar da satılabilirdi. Napolyon'a bakılırsa, tavuklar bunu yel değirmeninin yapımına kendi özel katkıları olarak görmeli, böyle bir özverede bulunmaktan kaçınmamalıydılar. Hayvanlar bir kez daha belli belirsiz bir tedirginliğe kapılmışlardı. İnsanlarla asla iş yapılmayacak, asla ticarete girilmeyecek, asla para kullanılmayacak. Johnson çiftlikten kovulmasından sonra düzenlenen zafer toplantısında alınmış olan ilk kararlar değil miydi bunlar? Bu kararların onaylandığını bütün hayvanlar anımsıyorlardı. Ya da en azından anımsadıklarını sanıyorlardı. Napolyon'un toplantıları kaldırmasını protesto etmiş olan dört küçük domuz, seslerini ürkekçe yükseltecek oldularsa da, ansızın köpeklerin ürkün hırlamaları karşısında susmak zorunda kaldılar. Hemen ardından koyunlar her zamanki gibi ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü.'' diye melemeye başladılar ve gergin hava geçiştirilmiş oldu. Az sonra Napolyon ön ayağını kaldırarak herkesi susturdu ve her şeyi çoktan ayarladığını açıkladı. Çiftlikteki hayvanların insanlarla ilişkiye girmesinin son derece sakıncalı olacağını bildiği için buna gerek kalmayacak koşulları oluşturmaya karar vermişti. Tüm sorumluluğu kendisi üstlenecekti. Wellington'da oturan Bay Wimper adlı avukat hayvan çiftliğiyle dış dünya arasındaki işlerde aracılık etmeye razı olmuştu her pazartesi sabahı çiftliğe gelip Napolyon'dan talimat alacaktı. Napolyon, konuşmasını her zaman olduğu gibi ''Yaşasın hayvan çiftliği'' çığlığıyla tamamladıktan sonra hayvanlar İngiltere'nin hayvanları şarkısını söyleyip dağıldılar. Çok geçmeden Squealer çiftliği dolaşıp hayvanların kafalarında beliren kuşkuları gidermeye koyuldu. İnandırıcı bir dille aslında ticaret yapılmaması ve para kullanılmamasına ilişkin hiçbir karar alınmadığını Dahası böyle bir kararın önerilmesinin bile söz konusu olmadığını anlattı. Bütün bunlar büyük bir olasılıkla Snowball'ın ilk başlarda yaydığı yalanlardan kaynaklanan bir hayal ürünüydü. Squaler bazılarının kafalarındaki kuşkuların gene de dağılmadığını fark ederek kurnazca sordu. Bu sakın düşünüzde gördüğünüz bir şey olmasın yoldaşlar. Böyle bir kararın belgesi var mı? Bir yerde yazılı mı? Gerçekten de ortalıkta böyle bir yazılı belge bulunmadığından hayvanlar yanıldıklarını kabullenmek zorunda kaldılar. Bay Weimper, önceden kararlaştırıldığı gibi her pazartesi çiftliğe uğruyordu. Ivır zıvır işlerle uğraşan bir avukat olan Bay Weimper, favorili, ufak tefek, bakışları yaramaz bir adamdı. Ama hayvan çiftliğinin eninde sonunda bir komisyoncuya gereksinim duyacağını ve bu komisyoncunun payının hiç de az olmayacağını çok önceden fark edecek kadar da açık gözdü. Hayvanlar onun gelip gidişlerini ürkerek izliyorlar, onunla karşılaşmaktan elden geldiğince kaçınıyorlardı. Ama gene de, Dört ayaklı Napolyon'un iki ayaklı Weinpere'a buyruklar verdiğini görmek gururlarını okşuyor, bu yeni durumu bir ölçüde de olsa benimsemelerini sağlıyordu. İnsan soyuyla ilişkileri pek eskisi gibi değildi artık. İnsanların hayvan çiftliğine duydukları nefret azalmış değildi. Tam tersine çiftliğin geliştiğini gördükçe her zamankinden daha çok nefret eder olmuşlardı. Hepsi de çiftliğin elinde sonunda sıfırı tüketeceğine, daha da önemlisi gel değirmeni tasarısının tam bir fiyaskoyla sonuçlanacağına yürekten inanıyordu. Meyhanelerde bir araya geliyorlar, yel değirmeninin asla yapılamayacağını, yapılsa bile hiçbir zaman işlemeyeceğini birbirlerine çizimlerle anlatıp kanıtlamaya çabalıyorlardı. Öte yandan hayvanların kendi işlerinin üstesinden beceriyle gelmelerine, istemeye istemeye de olsa hayranlık duyuyorlardı. Çiftliğin adının aslında beylik çiftlik olduğunu ileri sürüp durmaktan caymış olmaları, ve artık hayvan çiftliği adını kullanmaları bunun bir göstergesiydi. Çiftliğini geri alma umudunu yitirip ülkenin başka bir yöresine gitmiş olan Jones'u savunmaktan da vazgeçmişlerdi. Hayvan çiftliği ile dış dünya arasında Wimper dışında hiçbir bağ yoktu. Ama Napolyon'un ya Foxwood çiftliğinden Bay Pilkington'la ya da Pinchfield çiftliğinden Bay Frederick'le somut bir iş anlaşması yapmak üzere olduğu yolunda sürekli söylentiler dolaşıyor... Ancak hiçbir zaman ikisiyle birden aynı anda anlaşmayacağı konuşuluyordu. İşte tam o sıralar, domuzlar çiftlik evine taşındılar, orayı kendilerine mesken edindiler. Hayvanlar bir kez daha böyle bir davranışı yasaklayan bir karar alınmış olduğunu anımsar gibi oldularsa da, Squaler onları bir kez daha durumun hiç de böyle olmadığına inandırmayı başardı. Çiftliğin beyinleri olan domuzların, sessiz ve sakin bir yerde çalışmalarının kesinlikle gerekli olduğunu söyledi. Kaldı ki, Önder'in... Son zamanlarda Napolyon'dan hep Önder diye söz eder olmuştu. Saygınlığı açısından basit bir ağal yerine bir evde yaşaması daha uygundu. Gene de bazı hayvanlar domuzların yemeklerini mutfakta yemekle ve oturma odasını eğlence salonu olarak kullanmakla kalmadıklarını, aynı zamanda yataklarda yattıklarını işittiklerinde epece rahatsız oldular. Buxer bu durumu her zamanki gibi ''Napolyon her zaman haklıdır'' diyerek geçiştirdi. Ama yatakta yatmayı yasaklayan kesin bir yasa olduğunu anımsar gibi olan Clover, büyük samanlığın duvarının önüne gitti ve orada yazılı olan yedi emiri okumaya çalıştı. Baktı ki tek tek harflerden başka bir şey sökemiyor, Muryel'i çağırdı. ''Muryel'' dedi. ''Dördüncü emiri oku bakayım bana. Yatakta asla yatılmaması konusunda bir şey diyor mu?'' Yazıyı güç bela okuyabilen Muryel, ''Hiçbir hayvan çarşaf serili yatakta yatmayacak'' yazıyor, dedi. Biraz tuhaftı. Clover dördüncü emirde çarşaftan söz edildiğini hiç anımsamıyordu. Ama mademki duvarda yazıyordu o zaman elden bir şey gelmezdi. O sırada yanında iki üç köpekle oradan geçmekte olan Scoeller konuyu yerli yerine oturtmakta geçmedi. ''Yoldaşlar'' dedi. ''Anlaşılan biz domuzların çiftlik evindeki yataklarda yattığımızı duymuşsunuz. Neden yatmayalım ki? Umarım yatağı yasaklayan bir buyruk olduğunu sanmıyorsunuzdur.'' ''Yatak yatıp uyunan yerdir.'' Böyle bakıldığında ağıldaki saman yığını da yatak sayılır. Buyrukta bir insan buluşu olan çarşaf yasaklanıyordu. Biz de çiftlik evinin yataklarındaki çarşafları kaldırdık, battaniyelerle yatıyoruz. Üstelik yataklar çok rahat. Ama inanın bana, bugünlerde bir sürü konuda kafa patlatmak zorunda olan bizler için bir yatak çok görülmemeli. Bu rahatlığı bize çok görmezsiniz değil mi yoldaşlar? Görevlerimizi yerine getiremeyecek kadar yorgun düşmemizi istemezsiniz herhalde. Hiç sanmıyorum ki içinizde Jones'un geri dönmesini isteyen olsun. Hayvanlar bu konuda Skuller'a hemen güvence verdiler. Ve bir daha da domuzların çiftlik evindeki yataklarda yatmaları konusunu açmadılar. Birkaç gün sonra domuzların artık sabahları öteki hayvanlardan bir saat geç kalkacakları açıklandığında kimsenin sesi çıkmadı. Güz geldiğinde hayvanlar yorgun ama mutluydular. Zorlu bir yılı geride bırakmışlardı. Gerçi saman ve ekinlerin bir bölümü satıldıktan sonra Kışlık yiyecek stokunun pek bol olduğu söylenemezdi. Ama yel değirmeni bu açığı kapatacaktı. İnşaatın yarısına yakını tamamlanmıştı. Hasattan sonra havalar açmıştı, hayvanlar her zamankinden daha sık çalışıyorlar, sabahtan akşama kadar taş taşımaya değer diye düşünüyorlardı. Yeter ki yel değirmeninin duvarları bir karış daha yükselsin. Baksır geceleri bile boş geçirmiyor, dolunayın ışığında tek başına bir iki saat çalışıyordu. Hayvanlar Boş vakitlerinde yarıya kadar yükselmiş yel değirmeninin çevresinde dolanıp duruyor, dimdik yükselen sağlam duvarları hayran hayran seyrediyor, böylesine görkemli bir yapıyı nasıl ortaya çıkarabildiklerine kendileri de şaşıyorlardı. Yel değirmeni konusunda coşkuya kapılmaktan kaçınan tek hayvan ihtiyar Benjamindi. Her zaman yaptığı gibi ''Eşekler uzun yaşar'' gibisinden anlaşılmaz sözler söylemekle yetiniyordu. Kasım ayı Lodos'tan esen sert rüzgarlarla geldi. İnşaatı durdurmak zorunda kalmışlardı. Havalar çok yağışlı gittiğinden çimonto karmak mümkün olmuyordu. En sonunda bir gece öyle şiddetli bir fırtına koptu ki çiftlik binaları temelinden sarsıldı. Samanlığın damından kiremitler uçtu. Tavuklar korkuyla gıdaklayarak uyandılar. Hepsi birden aynı anda gördükleri düşte uzaklarda bir yerde silah atıldığını duymuşlardı. Sabahleyin birle baktılar bayrak direği yıkılmış. Meyve bahçesindeki kara ağaçlardan biri turp gibi kökünden sökülmüş. Daha ne olduğunu anlayamadan bütün hayvanlar dehşete kapılarak çığlıklar atmaya başladılar. Yel değirmeni yıkılmıştı. Hep birlikte yel değirmeninin oraya koşuştular. Koşar adım yürüdüğü bile görünmemiş olan Napolyon en önde tozu dumana katmıştı. Nice uğraş verip onca emek harcadıkları yel değirmeni yerle bir olmuş, binbir güçlükle kırıp taşıdıkları taşlar dört bir yana dağılmıştı. Dilleri tutulmuşçasına orada öyle durmuş, çevreye saçılmış taşlara baka kalmışlardı. Napolyon ikide bir toprağa koklayarak sessizce volta atıyor. Dimdik olmuş kuyruğunu hızlı hızlı iki yana sallamasına bakılırsa beyninde şimşekler çakıyordu. Birden kararını vermişçesine durdu. Sesini yükseltmeden yoldaşlar dedi. Bu işi kim yaptı biliyor musunuz? Geceleyin buraya gelip gel değirmenimizi yıkan düşmanın kim olduğunu biliyor musunuz? Sonra birden gürledi. Snowball! Snowball'ın işi bu. Bu hain sırf kötülük etmek için planlarımızı bozmak ve aşağılanarak kovuluşunun intikamını almak için gecenin karanlığına sığınarak buraya kadar geldi ve bir yıllık emeğimizi yok etti. Yoldaşlar, Snowball'u şu anda idam cezasına çarptırmış bulunuyorum. Ona hak ettiği cezayı veren hayvana, ikinci dereceden kahraman hayvan nişanı ve yarım kova elma. Onu sağ getirene bir kova elma. Snowball'un böyle bir suç işleyebileceğini o güne kadar akıllarının ucundan bile geçirmemiş olan hayvanlar dona kalmışlardı. Öfkeyle homurdanıyorlar, bir daha gelecek olursa Snowball'u nasıl yakalayacaklarını hesaplıyorlardı. Az sonra tepenin biraz ilerisinde otlar arasında bir domuzun ayak izlerine rastlandı. İzler birkaç metre sürüyor, anlaşıldığı kadarıyla çiftteki bir deliğe kadar geliyordu. Napolyon uzun uzun kokladıktan sonra izlerin Snowball'a ait olduğunu açıkladı. Snowball'un Foxwood çiftliğinin bulunduğu yönden geldiğini tahmin ediyordu. Napolyon ayak izlerini inceledikten sonra Vakit kaybetmeyelim yoldaşlar diye bağırdı. Yapılacak çok işimiz var. Bu sabahtan başlayarak yel değirmenini yeniden inşa edeceğiz. Kış boyunca kar çamur demeden çalışacağız. Bu alçak haine bizi o kadar kolay alt edemeyeceğini göstereceğiz. Aklınızdan çıkarmayın yoldaşlar. Planlarımızda en küçük bir aksama olmamalı. Günü gününe uygulanmalı bütün planlar. Haydi yoldaşlar yaşasın yel değirmeni, yaşasın hayvan çiftliği. 7. bölüm. Kış çok sert geçti. Fırtınaların ardından önce sulu sepken sonra kar geldi. Daha sonra da her yer Şubat ayına kadar buzla kaplandı. Hayvanlar tüm dış dünyanın gözlerini hayvan çiftliğine diktiğini, yel değirmeni zamanında tamamlanmayacak olursa kıskanç insanların sevinçten bayram edeceklerini bildiklerinden var güçleriyle çalışıyorlardı. İnsanlar sırf inat olsun diye yel değirmeninin Snobol'un yıktığına inanmamış görünüyorlar, yel değirmeninin duvarları çok ince örüldüğü için çöktüğünü söylüyorlardı. Gerçi hayvanlar bunun doğru olmadığını bilmiyor değildiler. Ama daha önce 45 santim kalınlığında olan duvarların bu kez 90 santim kalınlığında örülmesi kararlaştırılmıştı. Bu da çok daha fazla taş taşımayı gerektiriyordu. Taş ocağı uzun bir süre kar altında kaldığından hiçbir şey yapılamadı. Daha sonra hava ayaza çevirip don yaptığında yeniden çalışmaya koyuldular ama büyük güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Eskisi kadar umutlu değildiler. Soğuktan donuyorlar, çoğu zaman aç açına çalışıyorlardı. Yalnızca Boxer ile Clover cesaretlerini yitirmemişlerdi. Squaler, halka hizmet etmenin mutluluğu ve emeğin onuru üstüne müthiş söylevler çekiyor. Boxer'ın gücü ve hiç vazgeçmediği ''Daha çok çalışacağım.'' Çılıkları hayvanları kışkırtıp duruyordu. Ocak ayında yiyecekler tükenmeye yüz tuttu. Tahıl tayınları hiden iyiye azaldı. Ve açığı gidermek için fazladan patates verileceği açıklandı. Ama çok geçmeden üstleri yeterince örtülmediği için patateslerin donmuş olduğu anlaşıldı. Yumuşayıp bozulmuş olan patateslerin pek azı yenilebilir durumdaydı. Günlerce kabuk ve pancardan başka bir şey yemediler. Artık açlıktan ölmenin eşiğine gelmişlerdi. Bu durumun dış dünyadan kesinlikle gizlenmesi gerekiyordu. Yel değirmeninin yıkılmasından cesaret bulan insanlar, hayvan çiftliğiyle ilgili yeni yeni yalanlar uyduruyorlardı. Gene tüm hayvanların kıtlık ve hastalıktan kırılmakta olduğu, durmadan birbirleriyle dalaştıkları, yamyamlığın alıp yürüdüğü, yeni doğan yavruların boğazlandığı söylentileri yayılmıştı. Napolyon, yiyecek durumuyla ilgili gerçekler öğrenilirse ortaya çıkabilecek kötü sonuçları çok iyi kestirebildiği için tam tersi bir etki yaratmak üzere Bay Wimper'ı kullanmaya karar verdi. O güne kadar hayvanlar her hafta çiftliğe gelen Wimper'la ya pek karşılaşıyor ya da hiç karşılaşmıyorlardı. Oysa bu kez koyunların çoğunlukta olduğu bir grup hayvana Bay Wimper'ın yakınında dolanmaları ve aralarında konuşuyormuş gibi yaparak ama onun duyabileceği bir sesle tayınların arttırıldığından söz etmeleri tembihlendi. Napolyon ambarda neredeyse bomboş duran kova olarak kum doldurulmasını kumun üzerinin de elde kalan tahıl ve yemlerle örtülmesine buyurdu. Wimper bir bahane bulunarak ambara götürüldü ve ağzına kadar dolu kovaları göz ucuyla da olsa görmesi sağlandı. Napolyon'un numarasını yutan Wimper, her gittiği yerde hayvan çiftliğinde yiyecek sıkıntısı olmadığını anlatmaya başladı. Gene de Ocak ayının sonlarına doğru bir yerlerden biraz daha tahıl almak kaçınılmaz oldu. O günlerde Napolyon pek ortalıkta görünmüyor, kapısında korkunç köpeklerin beklediği çiftlik evinden dışarı adımını atmıyordu. Dışarı çıktığı zamanda korumalarını üstlenen altı köpek eşliğinde kimseye yüz vermeden dolanıp duruyor fazla yaklaşan olursa köpekler hemen hırlıyorlardı. Artık pazar sabahları yapılan toplantılarda pek katılmayan Napolyon buyruklarını öteki domuzlardan biriyle genellikle de sukuyalarla iletiyordu. Bir pazar sabahı sukualr daha yeni yumurtlayacak olan tavukların yumurtalarını çiftlik yönetimine vermeleri gerektiğini bildirdi. Napolyon Vipur’ın aracılık ettiği bir sözleşmeyi imzalamıştı. Sözleşmeye göre, Haftada 400 yumurta teslim etmeleri gerekiyordu. Yumurtaların parasıyla yaz gelip de durumlar düzelinceye kadar çiftliği geçindirecek tahıl ve yemi alacaklardı. Tavuklar haberi duyar duymaz ortalığı birbirine kattılar. Gerçi daha önce bu tür bir özverinin gerekebileceği konusunda uyarılmışlardı. Ama doğrusu bir gün bunun gerçek olabileceğine pek inanmamışlardı. Yumurtaların tam da ilkbahar kuluçkasına hazırlandıkları sırada alınması cinayet değil de neydi? Johnson çiftlikten kovuluşundan bu yana ilk kez ayaklanmaya benzer bir şey meydana geldi. Siyah minorka cinsi üç pilicin önderliğindeki tavuklar, Napolyon'un buyruğuna kararlılıkla karşı koydular. Çatı kirişlerine tüneyip orada yumurtluyorlar, yumurtalar da yere düşüp kırılıveriyordu. Napolyon hiç kuşkusuz, hızla ve acımasızca önlem almakta gecikmedi. Tavukların tayınlarının kesilmesini emretmekle yetinmedi, tavuklara azıcık da olsa yem vermeye kalkışan bütün hayvanların idam cezasına çaptırmasını öngören bir kararname de çıkarttı. Buyruklara uyulmasını köpekler sağlayacaktı. Tavuklar 5 gün kadar direndilerse de sonunda teslim olarak folluklarına döndüler. Bu arada ölen 9 tavuk meyve bahçesine gömülmüş, tavukların kanlı ishalden öldükleri söylenmişti. Wimper'ın olup bitenlerden haberi bile olmamıştı. Yumurtalar vaktinde teslim ediliyor. Haftada bir çiftliğe kadar gelen bir yük arabası yumurtaları alıp götürüyordu. Bu arada Snowball hiç ortalıkta görünmemiş komşu çiftliklerden birinde ya Foxwood'da ya da Pinchfield'da saklandığı söylentileri yayılmıştı. Artık Napolyon'un öteki çiftçilerle arası biraz düzelmişti. Avluda 10 yıl kadar önce bir Ak gürgen korusu açılırken kesildikleri için artık iyice kurumuş olan koca bir kereste yığını duruyordu. Wimper, Napolyon'a bunları satmasını salık vermişti. Bay Pilkington da, Bay Frederick de keresteleri almaya can atıyorlardı. Ama Napolyon hangisine satacağına bir türlü karar veremiyordu. Frederick'le anlaşır gibi olduğunda Snowball'un Foxwood çiftliğinde saklandığı haberi geliyor, Pilkington'a yönelir gibi olduğunda Snowball'un Pinchfield çiftliğinde gizlendiği söylentisi yayılıyordu. İlkbaharın ilk günleriydi. Ansızın duyulan bir haber ortalığı birbirine kattı. Snowball hava karardıktan sonra gizlice çiftliğe geliyordu. Hayvanlar öylesine tedirgin olmuşlardı ki geceleri gözlerine uyku girmiyordu. Söylenenlere bakılırsa Snowball her gece karanlıktan yaralanarak çiftliğe giriyor, yapmadığı uğursuzluk kalmıyordu. Tahılları çalıyor, süt kovalarını deviriyor, yumurtaları kırıyor, fidelikleri çiğneyip eziyor, meyve ağaçlarının kabuklarını kemiriyordu. Artık çiftlikte bir iş ters gitmeye görsün. Suç hemen Snowball'a yükleniyordu. Bir cam kırılsa ya da bir oluk tıkansa Snowball'un gece gene çiftliğe geldiği, bu işi mutlaka onun yaptığı söyleniyordu. Bir gün Ambar'ın anahtarı kaybolunca, bütün çiftlik Snowball'un anahtarı kuyuya attığı söylentisine inandı. İşin garibi, kaybolan anahtar un çuvalının altından çıktığında bile hayvanlar bu söylentiye inanmaktan vazgeçmediler. İnekler Snowball'un gizlice ahırlarına girdiğini ve uykularında sütlerini sağdığını bile söylediler. O kış çiftliğe çok zarar vermiş olan sıçanların da Snowball'la işbirliği içinde oldukları söyleniyordu. Snowball'un çevirdiği dolaplarla ilgili sıkı bir soruşturma açılması gerektiğine karar veren Napolyon, köpeklerini yanına alıp çiftlik binalarını dolaşmaya, en kuytu köşelere varıncaya kadar her yeri koklayıp araştırmaya koyuldu. Öteki hayvanlar da saygılı bir uzaklıktan onu izliyorlardı. Snowball'un izini kokusundan bulabileceğini ileri süren Napolyon, birkaç adımda bir durup yeri kokluyordu. Samanlığın, inek ağalının, kümeslerin, bostanın koklamadık köşesini bırakmadı ve hemen her yerde Snowball'un izine rastladı. Uzun burnunu yere dayayıp hızlı hızlı kokluyor, Sonra da ürkünç bir sesle snowball buradan geçmiş bu onun kokusu diye bağırıyordu. Napolyon'un her snowball diye bağırışında köpekler dişlerini göstererek adamın kanını donduran hırıltılar çıkarıyorlardı. Hayvanlar cin çarpmışa dönmüşlerdi. Snowball sanki görünmez olmuş her an çevrelerinde dolanıyor ne zaman ne kötülük yapacağı kestirilemiyordu. Squaler akşamleyin bütün hayvanları bir araya topladı ve kaygılı bir sesle Önemli haberler olduğunu söyledi. Tedirginlikle oradan oraya sıçrayarak yoldaşlar diye bağırdı. Dehşet verici bir haber aldık. Satılmış Snowball, Pinchfield çiftliğinin sahibi Frederick'le birlik olmuş. Frederick bize saldırıp çiftliğimizi elimizden almayı planlıyormuş. Saldırı başladığında Snowball kılavuzluk yapacakmış. Dahası var. Snowball'un burnu büyüklüğü ve açgözlülüğü yüzünden isyan ettiğini sanmıştık. Oysa yanılmışız yoldaşlar. Gerçekten nedenleymiş biliyor musunuz? Snowball daha başından Johnson adamıymış. Başından beri Johnson gizli ajanıymış. Ardında bıraktığı belgeleri az önce ele geçirdik ve her şey ortaya çıktı. Bana kalırsa her şey gün gibi açık yoldaşlar. Ağıl savaşında bozguna uğrayıp yok olmamız için ne dolaplar çevirdiğini gözlerimizle görmemiş miydik zaten? Neyse ki becerememişti. Hayvanlar apışıp kalmışlardı. Yel değirmenini yıkmaktan çok daha büyük bir ihanetti bu. Ama ilk şaşkınlıkları geçer geçmez Ağlı savaşında Snowball'un en ön saflarda nasıl yiğitçe çarpıştığını, geri çekilmeye kalktıklarında kendilerini nasıl toparlayıp yüreklendirdiğini, Jones'un tüfeğinden çıkan saçmalarla sırtından yaralandığı zaman bile nasıl ileri atıldığını anımsadılar. Ya da anımsar gibi oldular. Snowball'un savaştaki yararlıkları ile Jones'un gizli ajanı olmasını bağdaştırmak biraz zordu doğrusu. Pek az soru soran Buxer'ın bile kafası karışmıştı. Yere uzandı, ön ayaklarını altına aldı. Gözlerini yummuş, kafasını toparlamaya çalışıyordu. ''Ben buna inanmıyorum.'' dedi. Snowball ağıl savaşında aslanlar gibi çarpıştı. Gözlerimle gördüm. ''Savaş biter bitmez, ona birinci dereceden kahraman hayvan nişanı vermedik mi?'' Squealer ''yanılmışız yoldaş.'' diye karşılık verdi. ''Aslında bizi yıkıma sürüklemeye çalışıyormuş meğer. Ele geçirdiğimiz gizli belgeler her şeyi açıklıyor. Ama yaralanmıştı.'' dedi Baksır. Kanlar içinde oradan oraya koştuğunu hepimiz gördük. Danışıklı dövüşmüş diye bağırdı sukuyalar hoplaya zıplaya. Saçmalar sıyırıp geçmiş aslında. Okuma bilseydin kendi yazısını gösterirdim sana. O zaman her şeyi anlardın. Snowball'un tüm kirli çamaşırları ortaya çıktı. Bir punduğuna getirip geri çekilme emri verecek ve meydanı düşmana bırakacakmış da haberimiz yokmuş. Az kalsın başarıyormuş da. Aslında hiç kuşkum yok yoldaşlar. Eğer yiğit önderimiz Napolyon yoldaşı olmasaydı Mutlaka yapardı yapacağını. Jones ve adamları avluya daldıklarında Snowball'ın birden dönüp kaçmaya başladığını, birçok hayvanın da onun ardından gittiğini unuttunuz mu? İşte tam o anda hepimizin paniğe kapıldığı ve savaşı kaybettiğini sandığı sırada Napolyon yoldaşın ''İnsanlığa ölüm'' diye haykırarak nasıl ileri atıldığını, dişlerini Jones'un bacağına nasıl geçirdiğini anımsamıyor musunuz? Bunu unutmuş olamazsınız yoldaşlar. Squaler sahneyi bu kadar canlı bir biçimde anlatınca Hayvanlar da gerçekten anımsar gibi oldular. En azından savaşın o can alıcı anında Snowball'un geri dönüp tabanları yağladığını anımsıyorlardı. Ama Buxer'da hala bir tedirginlik seziniyordu. Sonunda baklayı ağzından çıkardı. Snowball'un daha başından hain olduğuna inanmıyorum. Sonradan yaptıklarına bir diyeceğim yok. Ama Snowball'un ağıl savaşında tam bir yoldaş gibi davrandığı inancındayım. Squealer kısık ama kararlı bir sesle ''Bak yoldaş'' dedi. Önderimiz Napolyon yoldaş, Snowball'un ta başından beri, üstelik ortalıkta daha ayaklanmanın lafı bile yokken, Johnson'un ajanı olduğunu tartışılmaz bir biçimde, evet tartışılmaz bir biçimde açıklamış bulunuyor. Bunun üzerine, ha o zaman başka, dedi Buxer. Napolyon yoldaş öyle dediyse öyledir. Squaler, işte ben yoldaşlık ruhu diye buna derim, diye bağırdı. Ama durmadan kırpıştırdığı ufacık gözleriyle, Buxer'a kötü kötü baktığı da gözlerden kaçmadı. Tam dönmüş gidiyordu ki birden durdu ve etkileyici bir sesle ekledi. ''Bu çiftlikteki bütün hayvanları uyarırım. Gözünüzü dört açın. Snowball'un ajanlarının şu anda bile ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaştıkları besbelli.'' Dört gün sonra akşama doğru Napolyon bütün hayvanların avluda toplanmasını emretti. Herkes toplandığında göğsünde madalyalarıyla bir süre önce kendisine hem birinci dereceden kahraman hayvan hem de ikinci dereceden kahraman hayvan nişanlarını vermişti. Napolyon belirdi. 9 iri köpek de çevresinde dolanıyor, iki de bir hırlayarak tüm hayvanların yüreğine korku salıyorlardı. Çok kötü bir şey olacağını sezmişçesine herkes sessizce yere çöktü. Napolyon orada dikilmiş, sert bakışlarla topluluğu süzüyordu. Sonra ansızın tez bir çığlık attı. Köpekler çığlığı işitir işitmez fırladıkları gibi domuzlardan dördünü kulaklarından yakaladılar. Acıdan ve korkudan ciyakcıyak bağıran hayvancıkları sürüyüp Napolyon'un ayaklarının dibine bıraktılar. Domuzların kulaklarından kanlar akıyordu. Kanın tadını almış olan köpekler çılgına dönmüşlerdi. Birden köpeklerden üçü, herkesin şaşkın bakışları arasında Baksır'ın üstüne atıldı. Baksır, üstüne geldiklerini görür görmez, kocaman ön ayağını kaldırıp köpeklerden birini havada yakaladı ve yere çarptı. Yere yapışan köpek çığlık çığlığa merhamet dilenirken, öteki iki köpek kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp tabanları yağladı. Baksır'ın gözü Napolyon'daydı. Köpeği ezip gebertmeli miydi? Yoksa salıp koy vermeni miydi? Napolyon'un suratı allak bullak olmuştu. Baksır'a sert bir sesle köpeğe salıvermesini emretti. Bunun üzerine Baksır ayağını köpeğin üstünden çekti. Köpek de acı iniltiler çıkararak sıvıştı oradan. Az sonra ortalık sakinleşmişti. Suçlulukları yüzlerinden okunan dört domuz, tir tir titreyerek bekleşiyorlardı. Napolyon onlara dönerek suçlarını itiraf etmelerini istedi. Bunlar Napolyon'un pazar toplantılarını kaldırmasına karşı çıkmış olan domuzlardı. Fazla direnmeden her şeyi itiraf ettiler. Çiftlikten kovuldukları günden beri gizlice görüştükleri Snowball ile yel değirmenin yıkılmasında işbirliği yapmışlar. Hayvan çiftliğinin Bay Frederick'e aktarılması konusunda anlaşmaya varmışlardı. Snowball'un yıllardır Johnson gizli ajanı olduğunu kendilerine itiraf ettiğini de söylemekten geri kalmadılar. İtirafları tamamlanır tamamlanmaz köpekler üstlerine atılıp boğazlayıverdiler. Sonra Napolyon yeniden topluluğa dönerek korkunç bir sesle ''İtirafta bulunacak başka hayvanlar varsa ortaya çıksınlar.'' dedi. Yumurta isyanında başı çekmeye kalkışmış olan üç tavuk öne çıkıp, rüyalarında Snowball'un kendilerini Napolyon'un buyruklarını dinlememeye çağırdığını açıkladılar. Ve o saat köpekler tarafından gırtlaklandılar. Ardından bir kas çıktı ortaya. Ve geçen hasatta çalıp gizlediği altı buğday başağını, geceleri gizli gizli yediğini itiraf etti. Sonra koyunlardan biri, Snowball'un isteği üzerine yalağı işediğini açıkladı. İki koyundan Napolyon'a bağlılığıyla tanınan yaşlı bir koçu, öksürük nöbetleri tuttuğu bir sırada ateşin çevresinde kovalayarak öldürdüklerini itiraf ettiler. Hepsi de oracıkta boğazlandı. İtiraflar ve idamlar böylece sürüp gitti. Sonunda bir de baktılar, Napolyon'un ayakları dibinde cesetten geçilmiyor. Ortalığı kan kokusu kaplamıştı. Johnson kovulduğu günden bu yana çiftlikte böyle bir koku duyulmamıştı. Her şey bittikten sonra domuzlar ve köpekler dışında, bütün hayvanlar birbirlerine sokularak oradan uzaklaştılar. Kuyruklarını kısmışlar, tir tir titriyorlardı. Hangisinin daha korkunç olduğunu kestiremiyorlardı. Snowball'la birlik olan hayvanların ihaneti mi, yoksa az önce tanık oldukları acımasız misillemeler mi? Eskiden de böyle kanlı kıyımlara az tanık olmamışlardı. Ama hiç değilse birbirlerini boğazlamıyorlardı. Jones kovuldu kovulalı, bir hayvanın başka bir hayvanı öldürdüğü görülmemişti. Bir sıçan bile öldürülmemişti. Yarısı tamamlanmış yel değirmeninin bulunduğu küçük tepenin oraya vardıklarında sanki ısınmaya çalışıyormuşçasına birbirlerine yanaşarak yere uzandılar. Clover, Muriel, Benjamin, inekler, koyunlar, kazlar, tavuklar, herkes oradaydı. Bir tek Napolyon'un tüm hayvanların toplanmasını buyurmasından az önce ansızın ortalıktan kaybolmuş olan kedi yoktu aralarında. Bir süre kimse konuşmadı. Yalnız Boxer ayaktaydı. Yerinde duramıyor, uzun siyah kuyruğunu iki yana sallayıp duruyor. Şaşkınlık içinde hafif hafif kişiniyordu. Sonunda dedi ki, olup bitene akıl sır erdiremiyorum. Kırk yıl düşünsem çiftliğimizde böyle şeyler olacağı aklıma gelmezdi. Bir yanlış yapmış olmalıyız. Bana sorarsanız tek çıkar yol daha sıkı çalışmak. Ben kendi payıma, bundan böyle sabahları bir saat daha erken kalkacağım. Olanca hantallığıyla tırsa kalkıp taş ocağına yolunu tuttu. Oraya vardığında arabayla iki posta taş taşıdı yeldeğirmenine. Sonra da gidip yattı. Hayvanlar Clover'ın çevresine toplaşmışlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Bulundukları tepeden, çepe çevre uzanıp giden kırları görebiliyorlardı. Hayvan çiftliğinin büyük bir bölümü görüş alanlarındaydı. Anayola kadar uzanan otlak, biçilip kurutulmuş otlar, koru, yalak, sürülmüş tarlalarda filiz vermeye başlamış gür, yeçil ekinler, çiftlik binalarının kırmızı damları ve dumanı tüten bacalar. Pırıl pırıl bir ilkbahar akşamıydı. Güneş ışınlarının vurduğu çimenler ve yaprak fışkıran çitler ışıl ışıldı. Çiftlik gözlerine hiç bu kadar güzel görünmemişti. Birden burasının kendi çiftlikleri olduğunu hatırladılar. Bu toprakların her bir karışı onlarındı. Tepeden aşağılara bakarken Clover'in gözleri yaşardı. Düşüncelerini dile getirebilse, yıllar önce insan soyunu alaşağı etmek üzere yola çıktıklarında hedeflerinin asla bu olmadığını söyleyecekti. Koca reisin ilk ayaklanma çağrısını yaptığı o gece düşledikleri, bu şiddet ve kıyım olabilir miydi? Kendisinin gözünde canlandırdığı gelecekte, hayvanların açlık ve kırbaçtan kurtuldukları, herkesin eşit olduğu, herkesin kendi gücüne göre çalıştığı ve koca reisin konuştuğu gece yoluna şaşırmış ördek yavrularına kucak açtığı gibi güçlülerin zayıfları koruduğu bir toplum vardı. Oysa nedendir bilinmez, kimsenin düşüncesini açıklamaya cesaret edemediği, her yerde azgın, yabanıl köpeklerin hırlayarak kol gezdiği, Yoldaşlarının korkunç suçları itiraf ettirildikten sonra paramparça edilişini seyretmek zorunda kaldıkları bir toplum çıkmıştı ortaya. Ama aklından ayaklanalım ya da baş kaldıralım gibisinden düşünceler geçmiyordu. Şu içinde bulundukları durumun bile Johnson zamanındakinden çok daha iyi olduğunu ve her şeyden önce insanların çiftliğe geri dönmelerinin önlenmesi gerektiğini biliyordu. Ne olursa olsun yönetime bağlı kalacak, kendisine verilen emirleri harfi harfine yerine getirecek ve Napolyon'un önderliğini kabullenecekti. Ama gene de onca umudun, onca emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Yel değirmenini onca güçlükle inşa etmelerinin, Johnson tüfeğinden çıkan saçmalara göğüslerini germelerinin karşılığı bu mu olmalıydı? Böyle düşünüyor ama aklından geçenleri söze döküp dile getiremiyordu. Sonunda bir bakıma dile getiremediği sözcüklerin yerini tutacağını düşünerek, İngiltere'nin hayvanları şarkısını söylemeye başladı Clover. Çevresinde oturmakta olan öteki hayvanlar da şarkıya katıldı. Şarkıyı tam üç kez üstelik çok güzel okudular ama hiç bu kadar ağır ve hüzünlü söyledikleri görülmemişti. Tam bitirmişlerdi ki yanında iki köpekle Skyler göründü. Belli ki önemli bir şey diyecekti. Yanlarına geldiğinde Napolyon yoldaşın özel bir kararıyla İngiltere'nin hayvanları şarkısının yürürlükten kaldırıldığını açıkladı. Artık İngiltere'nin hayvanlarını söylemek yasaktı. Hayvanlar şaşırmışlardı. Muriel niçin diye bağırdı. Squalor diklenerek ''Artık geriye kalmadı yoldaş'' dedi. İngiltere'nin hayvanları ayaklanmanın şarkısıydı. Ayaklanma artık tamamlandı. Bugün öğleden sonra hainlerin idam edilmesi son aşamaydı. Hem içteki hem de dıştaki düşmanlar yenilgiye uğratıldı. İngiltere'nin hayvanları şarkısında gelecekte kurulacak daha güzel bir topluma özlemimizi dile getiriyorduk. O toplum artık kurulmuş olduğuna göre bu şarkının bir anlamı kalmamıştır. Çok korkmuş olmalarına karşın hayvanlardan bazıları karşı çıkmaya hazırlanıyorlardı ki koyunların her zamanki gibi ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü'' diye melemeye başlamaları tartışmaya başlamadan bitirdi. O günden sonra İngiltere'nin hayvanları şarkısı bir daha hiç duyulmadı. Onun yerine şair Minimus başka bir şarkı bestelemişti. Şarkı şöyle başlıyordu. ''Hayvan çiftliği, hayvan çiftliği, inan, benden sana zarar gelmez hiçbir zaman.'' Yeni şarkı her pazar bayrak göndere çekildikten sonra söyleniyordu. Ama nedense hayvanlar bestesini de güftesini de İngiltere'nin hayvanları kadar sevememişlerdi. 8. Bölüm Birkaç gün sonra idamların yol açtığı yılgı yatıştığında bazı hayvanlar 6. emri anımsadılar ya da anımsar gibi oldular. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecek. Gerçi hiç kimse domuzların ya da köpeklerin yanında ağzını açmıyordu. Ama herkes cinayetlerin bu emre uymadığının farkındaydı. Clover, Benjamin'den kendisine altıncı emri okumasını istediyse de, Benjamin her zaman yaptığı gibi bu tür işlere bulaşmak istemediğini söyleyerek kıvırdı. Clover da Muriel'i buldu. Muriel altıncı emri şöyle okudu. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı sebepsiz yere öldürmeyecek. Anlaşılan sebepsiz yere sözcükleri her nasılsa hayvanların belliğinden silinmişti. Demek altıncı emir çiğnenmiş değildi. Çünkü Snowball'la birlik olan hainler sebepsiz yere öldürülmemişlerdi. O yıl hayvanlar bir önceki yıldan çok daha fazla çalıştılar. Bir yandan yel değirmeninin hem de duvarlarının kalınlığı iki katına çıkartılarak yeniden inşa edilmesi ve inşaatın önceden belirlenen tarihte tamamlanması, öte yandan çiftliğin gündelik işlerinin yürütülmesi olağanüstü bir çaba gerektirmişti. Hayvanlar zaman zaman Johnson döneminde olduğundan daha fazla çalışmalarına karşın daha iyi beslenmediklerini fark eder gibi oldular. Squalor pazar sabahları ayağıyla tuttuğu uzun bir kağıt parçasından bir takım rakamlar okuyarak çeşitli gıda maddelerinin üretiminin %200, %300, %500 arttığını açıklıyordu. Hayvanlar ayaklanmadan önceki koşulları artık doğru dürüst anımsamadıklarından ona inanmamak için bir neden göremiyorlardı. Ama gene de öyle günler oluyordu ki daha az rakam dinleyip daha çok yemek yiyeceğimiz günleri ne zaman göreceğiz diye düşünmeden edemiyorlardı. Artık bütün emirler squalor ya da öteki domuzlardan biri tarafından iletiliyordu. Napolyon ancak 15 günde bir halkın arasına çıkıyor. Çıktığı zaman da yanında yalnızca köpeklerden oluşan mahiyeti değil siyah bir horozda bulunuyordu. Horoz önden yürüyor ve Napolyon konuşmasına başlayacağı zaman bir borozancı gibi avızı çıktığı kadar ürüğü diye ötüyordu. Napolyon'un çiftlik evinde bile ötekilerden ayrı odalarda kaldığı söyleniyordu. Yemeklerini yalnız başına yerken yanı başında iki köpek bekliyor, bir zamanlar oturma odasındaki cam dolapta duran Chrome Derby yemek takımını kullanıyordu yalnızca. Bu arada öteki iki yıl dönümünün yanı sıra Napolyon'un doğum gününün de tören atışıyla kutlanacağı açıklanmıştı. Artık kimse Napolyon'dan yalnızca Napolyon diye söz edemiyordu. Resmi bir ağızla önderimiz Napolyon yoldaş denmesi gerekiyordu. Domuzlar ise ona tüm hayvanların babası, insanların korkulu rüyası, koyunların koruyucu meleği, yavru ördeklerin can dostu gibi unvanlar bulmakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Squalor gözlerinden yaşlar akarak yaptığı konuşmalarda Napolyon'un ne kadar bilge, ne kadar iyi yürekli bir hayvan olduğundan yeryüzündeki tüm hayvanlara, özellikle de öteki çiftliklerde hala cehaletin karanlığında köle gibi yaşayan mutsuz hayvanlara ne kadar derin bir sevgi beslediğinden dem vuruyordu. Kazanılan her başarının her sevinlerce olayın Napolyon'a mal edilmesi artık bir alışkanlık olmuştu. Bir tavuğun başka bir tavuğa, ''Önderimiz Napolyon yoldaş olmasaydı 6 günde 5 yumurta yumurtlayamazdım.'' dediği, gölden su içmekte olan iki ineğin, ''Napolyon yoldaşın önderliği olmasaydı gölün suyu bu kadar tatlı olur muydu?'' diye bağırdığı bile duyulmuştu. Çiftlikteki hayvanların bu konudaki duygu ve düşünceleri, Minimus tarafından kaleme alınan ''Napolyon yoldaş'' adlı bir şiirde yankılandı. Yetimlerin biricik babası, Mutluluğumuzun pınarı, Yem kovalarının sultanı, Gökyüzündeki güneşi andırırsın, Dingin ve buyurgan bakışınla, Yüreğime coşku salarsın, Napolyon yoldaş. Kullarının sevdiği her şeyi, Sensin onlara bağışlayan, İki öğün yemek tertemiz saman döşek, Büyük küçük her hayvan, Rahat uyur her akşam, Sensin onları koruyup kollayan, Napolyon yoldaş. Bir gün yavrum olursa, daha ufacık bir bebekken, altı karış olmadan boyu, öğrenmeli senin değerini bilmeyi. Gözlerini açar açmaz dünyaya, ciyak ciyak basmalı çığlığı. Napolyon yoldaş. Napolyon şiiri beğenip onayladı ve büyük zamanlığın duvarına, yedi emirin yanına yazdırdı. Napolyon'un Squealer tarafından beyaz boyayla yapılmış profilden portresi de şiirin yukarısına asıldı. Bu arada Napolyon, Weimper aracılığıyla Frederic ve Pilkington ile karışık ilişkilere girmişti. Keresteler hala satılmayı bekliyordu. Frederick almaya daha istekli görünüyorsa da uygun bir fiyat vermeye yanaşmıyordu. Kaldı ki yeniden dolaşmaya başlayan dedikodulara bakılırsa Frederick adamlarıyla birlikte hayvan çiftliğine saldırmayı ve çok kıskandığı yel değirmenini yerle bir etmeyi tasarlıyordu. Snowball'un da hala Pinchfield çiftliğinde gizlendiği biliniyordu. Yaz ortalarında üç tavuğun Napolyon'a karşı bir suikast hazırlığına katıldıklarını itiraf ettiklerini işlenen hayvanlar büyük bir korkuya kapıldılar. Tavuklar hemen idam edildi ve Napolyon'un güvenliği için yeni önlemler alındı. Geceleri yatağının çevresinde köpekler nöbet tutuyor, yediği her yemek zehirli mi değil mi diye önceden Pinkey adlı genç bir domuz tarafından tadılıyordu. Aynı günlerde Napolyon'un keresteleri Bay Pilkington'a satmaya karar verdiği açıklandı. Ayrıca hayvan çiftliği ile Foxwood çiftliği arasında bazı ürünlerin takası konusunda uygun bir anlaşma da yapılacaktı. Napolyon ile Pilkington arasındaki ilişkiler yalnızca Weimper aracılığıyla yürütülmekle birlikte artık neredeyse dostça bir niteliğe bürünmüştü. Gerçi hayvanlar bir insan olarak Pilkington'a azıcık olsun güvenmiyorlardı. Ama gene de onu hem korktukları hem de nefret ettikleri Frederick'e yeğliyorlardı. Yaz ilerleyip yel değirmeni yapımı sonuna yaklaştıkça çiftliğin amansız bir saldırıya uğrayacağı söylentileri de arttı. Söylenenlere bakılırsa Frederick hepsi de silahlı 20 adam toplamış ve hayvan çiftliğinin tapu senetlerini eline geçirdiğinde sorgu sual etmesinler diye daha şimdiden yargıçlara ve polislere rüşvet yedirmişti. Dahası Pinchfield çiftliğinden Frederick'in hayvanlarına ne kadar acımasızca davrandığına ilişkin tüyler ürpertici bilgiler sızıyordu. Doğruysa yaşlı bir beygiri öldürünceye kadar kırbaçlamış, İnekleri günlerce aç bırakmış, köpeklerden birini ocağa atmıştı. Akşamları, mahmuzlarına keskin jiletler taktığı horozları dövüştürmekten zevk alıyordu. Hayvanlar yoldaşlarına yapılanları duydukça, öfkeden kuduruyorlar, zaman zaman hep birlikte Pinchfield çiftliğine saldırarak, insanları kovup, hayvanları özgür kılmak için kendilerine izin verilmesini istiyorlardı. Squaler ise, öfkeyle kalkarlarsa zararla oturacaklarını söylüyor, Napolyon yoldaşın bilgi ve deneyimine güvenmelerini ötlüyordu. Gene de Frederick'e duyulan nefret her geçen gün büyüyordu. Napolyon bir pazar sabahı samanlığa gelerek keresteleri Frederick'e satmayı aklının ucundan bile geçirmediğini, böylesine aşağılık yaratıklarla iş yapmayı onuruna yediremediğini açıkladı. Ayaklanma düşüncesini yaymaları için hala komşu çiftliklere gönderilmekte olan güvercinlere, Foxwood çiftliğine ayak basmamaları tembihlenmiş, İnsanlığa ölüm sloganını bırakıp Frederick'e ölüm sloganını kullanmaları emredilmişti. Yaz sonuna doğru snowball’un çevirdiği dolaplardan biri daha ortaya çıktı. Bir süredir ekinlere musallat olan ayrikotların sırrını kimse çözemiyordu. Sonunda Snowball'un bir gece gizlice çiftliğe girip buğday tohumlarına ayrikotu tohumu karıştırdığı anlaşıldı. Snowball'a yardakçılık etmiş olan bir erkek kaz suçunu Squalera itiraf ettikten sonra zehirli it üzümlerini yutarak canına kıydı. Bu arada hayvanlar o güne kadar birçoğunun bildiğinin tersine Snowball'un hiçbir zaman birinci dereceden kahraman hayvan nişanı almadığını da öğrendiler. Bu hikayeyi Ağıl Savaşı'ndan bir süre sonra Snowball kendisi uydurmuştu. Nişan verilerek ödüllendirilmek şöyle dursun, savaşta korkaklık gösterdiği için kınanmıştı. Hayvanlar bütün bunları duyduklarında bir kez daha büyük bir şaşkınlığa kapılarak tepki gösterdiler. Ama Squaler, belliğin yanıltıcı olduğunu söyleyerek onları yatıştırmakta gecikmedi. Yel değirmeni sonbaharda tamamlandı. Ama hemen hemen aynı günlerde hasadın kaldırılması da gerektiği için yorgunluktan bitkin düştüler. Makineler henüz takılmamıştı. Wimper satın alma görüşmelerini yürütüyordu. Ama yapı işi bitmişti. Deneyimsizle, kullanılan aletlerin ilkelliğine, talihsizliklere, snowball'un ihanetine, sözün kısası, her türlü güçlük ve engele karşın işi tam belirlenen günde bitirmeyi başarmışlardı. Bedenleri yorgun, yürekleri övünç dolu hayvanlar Ortaya çıkardıkları başyapının çevresinde dönenip duruyorlar, ilk yapılandan çok daha güzel buldukları yel değirmenini seyrederken kendilerinden geçiyorlardı. Üstelik bu kez yel değirmeninin duvarları eskisinden iki kat daha kalındı. Bu duvarları dinamitten başka hiçbir şey yıkamazdı. Ne kadar çok emek verdiklerini, ne hayal kırıklıklarının üstesinden geldiklerini, çarklar dönüp dinamolar çalışınca hayatlarının ne kadar farklı olacağını düşündüklerinde yorgunluk gövdelerinden akıp gitti. Zafer naraları atarak yel değirmeninin çevresinde hoplaya zıplaya oynamaya başladılar. Biraz sonra köpekleri ve horozuyla birlikte gelen Napolyon, yel değirmenini denetledi. Başarılarından dolayı hayvanları kutladı ve yel değirmeninin bundan böyle Napolyon değirmeni adıyla anılacağını açıkladı. İki gün sonra hayvanlar sammanlıkta yapılacak özel bir toplantıya çağrıldılar. Toplantıda Napolyon, kerestelerin tümünü Frederick'e sattığını açıkladığı zaman apışıp kaldılar. Ertesi gün Frederick'in arabalar çiftliğe gelip keresteleri taşımaya başlayacaktı. Anlaşılan Napoleon Pilkington'la dost görünürken aslında Frederick'le çoktan gizlice anlaşmıştı bile. Foxwood çiftliğiyle bütün ilişkiler kesilmiş, Pilkington'a sövgü dolu bildiriler gönderilmişti. Güvercinlere Pinchfield çiftliğine uğramamaları ve Frederick'i ölüm sloganını bırakıp Pilkington'a ölüm sloganını kullanmaları tembihlenmişti. Bu arada Napolyon, yakında hayvan çiftliğine karşı bir saldırı başlatacağı yolundaki söylentilerin baştan aşağı düzmece olduğunu, masalların fazla abartıldığını anlattı hayvanlara. Bütün bu dedikoduları büyük bir olasılıkla Snowball ve ajanları çıkarmışlardı. Şimdi her şey açığa çıkmıştı. Snowball'un Pinchfield çiftliğinde saklandığı falan yoktu. Aslında hiçbir zaman orada bulunmamıştı. Söylenenlere göre büyük bir lüks içinde Foxwood çiftliğinde yaşıyor ve yıllardır Pilkington'un uçaklarını yapıyordu. Domuzlar Pilkington'la dostluğu ilerletmiş görünerek Frederick'in kerestelere 12 sterlin daha fazla ödemesini sağlamış olan Napolyon'un kurnazlığına şapka çıkarttılar. Ama Squalor'a kalırsa Napolyon'un üstün zekasının asıl göstergesi hiç kimseye, Frederick'e bile güvenmemesiydi. Frederick, kerestelerin parasını ödeme sözünün verildiği bir kağıt parçasından başka bir şey olmayan Çek'le ödemeye kalkmış, ama Napolyon ondan akıllı çıkmış. Ödemenin keresteler taşınmadan önce 5 sterlinlik banknotlarla yapılmasını şart koşmuştu. Sonunda Frederick parayı gerçekten de istendiği gibi ödemişti. Ödediği para tam da yel değirmen için gerekli makinelerin satın alınmasına yetecek kadardı. Bu arada keresteler büyük bir hızla taşınıyordu. Hepsi taşındıktan sonra hayvanların Frederick'in verdiği banknotları kendi gözleriyle görmeleri için büyük samanlıkta büyük bir özel toplantı daha düzenlendi. İki nişanını da takmış olan Napolyon kaygısızca sırtıyordu. Yükseltinin üzerindeki saman döşeye uzanmıştı. Çiftlik evinin mutfağından getirtilen porselen çanağı, özenle yerleştirilmiş olan paralar yanı başındaydı. Hayvanlar yavaş yavaş önünden geçerek paraları yakından incelediler. Baksır burnunu uzatıp koklamaya kalkınca incecik banknotlar hışırtıyla yerinden oynadı. Daha üç gün olmamıştaki çiftlik birbirine girdi. Birden yolun oradan bisikletiyle çıka geldi. Yüzü kireç gibiydi. Avluya girdiğinde bisikletini fırlatıp attı. Koşarak çiftlik evine daldı. Az sonra Napolyon'un kaldığı odadan öfkeyle böğürtüler işitildi. Haber tüm çiftliğe önüne geçilemeyen bir yangın gibi yayıldı. Banknotlar sahte çıkmıştı. Frederick keresteleri anafordan almıştı. Napolyon hayvanları hemen bir araya topladı. Ürkütücü bir sesle Frederick'i idam cezasına çarptırdığını, yakalar yakalamaz diri diri kazana attıracağını bildirdi. Öte yandan hayvanları da Frederick'in bu alçaklığından sonra en korkulu durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Frederick ve adamları ne zamandır beklenen saldırılarını her an başlatabilirlerdi. Çiftliğe girilebilecek her yere nöbetçiler yerleştirildi. Foxwood çiftliğine de dört güvercin salınarak Pilkington'la yeniden dostça ilişkiler kurulmasını sağlayabileceği umulan bir uzlaşma mektubu gönderildi. Ertesi sabah saldırı başladı. Hayvanlar tam kahvaltıya oturmuşlardı ki Tozu dumana katarak gelen gözcüler, Frederick ve adamlarının ana kapıdan girdiklerini bildirdiler. Hayvanlar saldırganları karşılamak üzere cesaretle ileri atıldılar. Ama bu kez zafere ulaşmak ağal savaşında olduğu kadar kolay görünmüyordu. Gelenler 15 kişiydi. Altısının tüfeği vardı. Yaklaşık 50 metre kala ateş açtılar. Korkunç patlamaları ve canlarını yakan saçmalara karşı duramayan hayvanlar çok geçmeden geri çekilmek zorunda kaldılar. Napolyon ile Baksır onları toparlamak için çok uğraştılarsa da para etmedi. Yaralananlar vardı. Çiftlik binalarına sığınmışlar, yarıklardan ve budak deliklerinden dışarıyı gözetliyorlardı. Büyük otlak ve yel değirmeni düşman eline geçmişti. Napolyon bile dona kalmış, ne yapacağını şaşırmıştı. Sus olmuş, dik kuyruğunu hızlı hızlı oynatarak odanın içinde volta atıyordu. Gözler Foxwood çiftliği yolundaydı. Pilkington ve adamları yardıma gelseler paçayı kurtarabilirlerdi. Ama tam o sırada... Bir gün önce saldıkları güvercinler geri döndüler. Birinin gagasında Pilkington'dan bir pusula vardı. Pusulada kurşun kalemle yazılmış şu sözcükler okunuyordu. Kendi düşen ağlamaz. Bu arada Frederick ve adamları yel değirmeninin çevresinde toplanmışlardı. Hayvanlar da umarsız homurtular çıkararak onları izliyorlardı. İki adamın bir kol demiriyle bir balyoz çıkardığını gördüler. Yel değirmenini yıkmaya hazırlanıyorlardı. ''Hiçbir şey yapamazlar.'' diye bağırdı Napolyon. Onların balyozları bizim kalın duvarlarımıza işlemez. Bir hafta uğraşsalar gene yıkamazlar. Korkmayın yoldaşlar. Ama Benjamin gözünü dört açmış adamların ne yaptıklarını anlamaya çalışıyordu. Bir de baktı o iki adam kol demiri ve balyozla yel değirmenin temeline yakın bir yerinde çukur açıyorlar. Uzun burnunu ağır ağır iki yana sallayarak bilgitçe gülümsedi. Anlamıştım dedi. Görmüyor musunuz birazdan o çukura barut dolduracaklar. Hayvanlar korku içinde bekleşiyorlardı. Artık sığındıkları binalardan çıkmaya kalkışmaları olanaksızdı. Birkaç dakika sonra adamların değirmenin oradan kaçıştıklarını gördüler. Hemen ardından kulakları sağır eden bir gümbürtü koptu. Güvercinden havaya uçuştular. Napolyon dışında bütün hayvanlar kendilerini yüzük koyun yere atıp yüzlerini kapattılar. Ayağa kalktıklarında yel değirmeninin bulunduğu yer kapkara dumanlara boğulmuştu. Duman rüzgarla dağıldığında bir de baktılar. Yel değirmeninin yerinde yerler esiyor. Onca emeğin havaya uçuştuğunu gören hayvanlara ansızın bir cesaret geldi. Bu alçaklık karşısında kapıldıkları öfke az önceki korku ve umutsuzluklarını unutturmuştu. Korkunç bir intikam çığlığı yükseldi. Kimsenin emrini beklemeden hep birlikte düşmanın üstüne atıldılar. Artık dolu gibi yağan saçmalara aldırmıyorlardı. Yabanıl amansız bir savaş oldu. Adamlar önce ard arda ateş ettiler. Hayvanlar iyice yakına geldiklerinde de sopaları ve kalın botlarıyla vurmaya başladılar. Bir inek üç koyun ve iki kaz oracıkta can verdi. Hemen herkes yaralıydı. Geriden harekatı yönetmekte olan Napolyon'un bile oraya kadar gelen bir saçmayla kuyruğunun ucu sıyrılmıştı. Ama adamlar da az kayıp vermemişti. Baksır attığı çiftelerle üçünün kafası patlatmış, inek boynuzlarıyla birinin karnını deşmiş, Jesse ile Bluebell'de dişleriyle birinin pantolonunu paramparça etmişlerdi. Napolyon'un korumalığını üstlenen dokuz köpek aldıkları buyrukla çitin arkasından dolanıp ansızın ürkünç havlamalarla kanattan saldırdıklarında adamlar paniğe kapıldılar. Kuşatılmak üzere olduklarını fark etmişlerdi. Frederick adamlarına işler iyice sarpa sarmadan çiftliği terk etmelerini buyurdu. Az sonra korkak düşmanlar arkalarına bakmadan kaçıyorlardı. Hayvanlar tarlanın aşağılarına kadar kovaladılar adamları. Dikenli çitten geçmeye çalışırken son birkaç tekme daha atmaktan geri kalmadılar. Savaşı kazanmışlardı. Ama bitkindiler. Tepeden tırnağa kanlara bulanmışlardı. Topallaya topallaya gerisin geri çiftliğin yolunu tuttular. Bazıları çimenler üzerinde yatan ölü yoldaşlarını görünce gözyaşlarına boğuldular. Bir zamanlar yel değirmeninin bulunduğu yerde saygılı bir suskunluk içinde kısa bir süre öyle durdular. Evet, onca emek boşa gitmiş değirmenin izi bile kalmamıştı. Yapının temeli bile yer yer parçalanmıştı. Diyelim yeniden yapmaya kalktılar... Yerle bir olan duvarların taşlarını bile toplayamazlardı. Patlamanın şiddetiyle yüzlerce metre uzağa saçılmışlardı. Çiftliğe yaklaşırlarken savaş sırasında her nedense ortalıktan kaybolan Scoia'ların hoplaya zıplaya kendilerine doğru geldiğini gördüler. Memnun memnun kuyruğunu sallıyor, yüzü sevinçle parlıyordu. O sırada çiftlik binalarının oradan bir tüfek patladı. Baksır, ''Bu da ne?'' diye sordu. ''Zaferimizi kutluyorlar!'' diye bağırdı Scoia'lar. ''Ne zaferi?'' Dedi Baksır. Dizleri kanıyordu. Nallarından birini kaybetmiş toynağa yarılmıştı. Arka bacağına bir sürü saçma saplanmıştı. Ne demek ne zafer yoldaş? Düşmanı topraklarımızdan hayvan çiftliğinin kutsal topraklarından söküp atmadık mı? Ama yel değermenini havaya uçurdular. O yel değermenini yapmak için tam iki yıl uğraşmıştık. Boşver aldırma. Yenisini yaparız. Canımız isterse altı yel değermeni daha yaparız. Ne kadar büyük bir işi başardığımızın farkında değilsin galiba yoldaş. Şu üzerinde durduğumuz topraklar az önce düşman elindeydi. Oysa şimdi her bir karışını geri aldık. Napolyon yoldaşın önderliği sayesinde tabii. Demek zaten bizim olanı geri almışız, dedi Baksır. Sıkıyadır, bu zafer bizim, dedi. Topallaya topallaya avluya girdiler. Bacağındaki saçmalar Baksır'ın canını yakıyordu. Yel değirmeninin yeniden yapılmasının ne kadar zorlu bir uğraşı gerektireceğini... Bu işte kendisine ne kadar büyük görevler düşeceğini düşünürken belki de ilk kez yaşlandığını hissetti. O koca kaslarının artık eskisi kadar güçlü olmadığını geçirdi kafasından. Öteki hayvanlar ise yeşil bayrağın dalgalandığını gördükten, tüfeğin tam 7 kez atıldığını duyduktan ve savaşta gösterdikleri yararlılıklardan dolayı kendilerini kutlayan Napolyon'un konuşmasını dinledikten sonra gerçekten de büyük bir zafer kazanmış oldukları duygusuna kapıldılar. Savaşta can verenler ağırbaşlı bir törenle gömüldüler. Cenaze arabası olarak kullanılan yük arabasını Buxer ile Clover çektiler. Cenaze alayının en önünde Napolyon yürüdü. Kutlamalar tam iki gün sürdü. Şarkılar söylendi, söylevler çekildi, silahlar atıldı. Ödül olarak her hayvana bir elma, her kuşa 50 gram darı, her köpeğe de 3 peksimet verildi. Ardından bu son savaşın bundan böyle Yel Değirmeni Savaşı adıyla anılacağı, Napolyon'un Yeşil Bayrak adı altında yeni bir nişan verilmesini kararlaştırdığı ve ilk nişanı da kendisine taktığı açıklandı. Zafer sarhoşluğu sahte banknotları unutturmuştu. Birkaç gün sonra domuzlar çiftlik evinin kilerinde bir kasa viski buldular. Anlaşılan eve ilk girdiklerinde gözlerine çarpmamıştı. O gece çiftlik evinden şarkılar yükseldi. Üstelik araya zaman zaman İngiltere'nin hayvanlarından ezgilerin de karışması herkesi çok şaşırttı. Dokuz buçuk sularında Napolyon, başında Bay Johnson'un melon şapkasıyla arka kapıdan çıktı. Avlunun çevresinde dolayı dönüp içeri girdi. Sabah olduğunda çiftlik evinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Anlaşılan domuzların hepsi uyuyordu daha. Dokuza doğru kapıda su göründü. Ağır ağır ilerledi. Bitkin görünüyordu. Bakışları donuktu. Kuyruğu aşağı sarkmıştı. Sanki onulmaz bir hastalığa yakalanmış gibiydi. Hemen hayvanları topladı. Haber kötüydü. Napolyon yoldaş ölüm döşeğindeydi. Hayvanlardan bir feryat koptu. Çiftlik evinin kapılarının önüne samanlar serildi. Herkes parmaklarının ucuna basarak yürüyordu. Önderimizi yitirirsek halimiz nice olur diye ağlaşıyorlardı. Snowball'un en sonunda Napolyon'un yemeğine zehir katmayı başardığı yolunda bir söylenti dolaşıyordu. Saat 11'de Squalor kapının önüne çıkarak bir açıklama daha yaptı. Napolyon yoldaş ölüm döşeğinde son bir yasa daha çıkarmıştı. İçki içenler idam cezasına çarptırılacaktı. Ne var ki akşama doğru Napolyon'un biraz daha iyi göründüğünü bildiren Skueler, ertesi sabah önderin sağlığının hızla iyiye gittiğini açıkladı. O günün akşamı yeniden işinin başına dönen Napolyon'un ertesi gün mayalandırma ve damıtma yöntemleriyle ilgili bazı kitapçıklar satın alması için Wimper'ı Wellington çiftliğine gönderdiği öğrenildi. Napolyon bir hafta kadar sonra meyve bahçesinin arka tarafında bulunan ve artık çalışamayan hayvanlara otlak olarak ayrılması düşünülen küçük çayırın sürülmesi için emir verdi. Çayırın yozlaştığı ve yeniden çimen ekilmesi gerektiği söylendiyse de, çok geçmeden Napolyon'un oraya arpa ekmek niyetinde olduğu anlaşıldı. İşte tam o günlerde kimsenin anlayamadığı tuhaf bir şey oldu. Bir gece 12 sularında avludan gelen bir çatırtı üzerine bütün hayvanlar dışarı fırladılar. Mehtaplı bir geceydi. Büyük zamanlığın 7 emirin yazılı olduğu uzun duvarının dibinde, İki parçaya ayrılmış bir merdiven duruyordu. Sukayalar da merdivenin yanı başında yerde yatmaktaydı. Sersemlemiş görünüyordu. Az ileride bir fener, bir boya fırçası ve devrilmiş bir beyaz boya kutusu göze çarpıyordu. Köpekler hemen sukayaların çevresini aldılar. Az biraz yürüyebilecek duruma gelir gelmez onu çiftlik evine götürdüler. Bu işe kimse akıl sır erdiremedi. Bir tek bilgitçe başını sallayan yaşlı Benjamin... Her şeyi anlamış görünüyor ama hiçbir şey söylemiyordu. Ama birkaç gün sonra Muriel, yedi emiri kendi başına bir kez daha okurken hayvanların emirlerden birini daha yanlış anımsadıklarını fark etti. Beşinci emiri, hiçbir hayvan içki içmeyecek diyebiliyorlardı. Demek bir sözcüğü unutmuşlardı. Doğrusu şöyleydi. Hiçbir hayvan aşırı içki içmeyecek. Dokuzuncu bölüm. Buxer'ın yarılan toynağının iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamaları sona erdikten bir gün sonra yel derimenini yeniden yapmaya başlamışlardı. Buxer bir gün bile izin almaya yanaşmamıştı. Acı çektiğini kimseye belli etmemeyi bir onur sorunu olarak görüyor. Toynağının çok ağrıdığını akşamlar yalnızca Clover'a itiraf ediyordu. Clover, Buxer'ın yarısını çeşitli otları çiğneyerek hazırladığı lapalarla iyileştirmeye çalışıyordu. Clover ile Benjamin, Kendine fazla yormaması için Buxer'a yalvarıyorlardı. Clover, atlar da yorulur diyor ama Buxer kulak asmıyordu. Artık tek bir amacı kalmıştı. O da emekliye ayrılmadan yel değirmeninin çalışmaya başladığını görmekti. Başlangıçta hayvan çiftliğinin yasaları ilk kez hazırlanırken emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar için de 5 olarak belirlenmişti. Emekli aylıklarının yüksek tutulması kararlaştırılmıştı. Gerçi henüz hiçbir hayvan emekliye ayrılmış değildi. Ama son zamanlarda bu konu gittikçe daha çok tartışıları olmuştu. Meyve bahçesinin arka tarafındaki küçük çayırın arpa ekimine ayrılmasından sonra büyük çayırın bir köşesinin çitle çevrileceği ve emekliliği gelen hayvanlar için otlak olarak kullanılacağı yolunda bir söylenti dolaşıyor. Emekli atlara günde 2,5 kilo tahıl, kışın 7,5 kilo ot, Bayramlarda da bir havuç ya da mümkün olursa bir elma verilmesi gerektiği söyleniyordu. Baksır gelecek yıl yaz sonuna doğru 12 yaşına basacaktı. Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu. Bu kış da bir önceki kadar soğuktu. Yiyecekler daha da azalmıştı. Domuzlar ve köpeklerin tayınları dışında bütün tayınlarda bir kez kısıntıya gidilmişti. Suyalıların açıklamasına bakılırsa tayınlarda çok katı bir eşitlik hayvancılığın ilkelerine aykırıydı. Yiyecek sıkıntısı varmış gibi görünebilirdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Squaler gönüllere su serpmeyi çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz şimdilik tayınları yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı. Squaler hiçbir zaman kısıntı sözcüğünü kullanmıyor, yeniden ayarlama demeyi yeğliyordu. Ama gene de Johnson dönemine kıyaslandığında çok büyük bir ilerleme söz konusuydu. Rakamları en küçük ayrıntısına kadar tiz bir sesle hızlı hızlı okuyarak Johnson dönemine oranla daha çok yulaf, daha çok ot ve daha çok şalgam yediklerini, çalışma saatlerinin daha aza indirildiğini, içme sularının daha nitelikli olduğunu, daha uzun yaşadıklarını, ölen yavruların sayısında büyük bir azalma görüldüğünü, ahırlarda daha fazla saman bulunduğunu ve eskisi kadar pirelenmediklerini bir bir ortaya koyuyordu. Hayvanlar ne dese inanıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Johnson zamanında olup bitenler belleklerinden neredeyse bütünüyle silinmişti. Şimdilerde yoksul ve çetin bir hayat yaşadıklarını, çoğu zaman aç kalıp soğuktan donduklarını, uyku uyumak dışında her dakikalarını çalışmakla geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günlerin daha da beter olduğuna inanıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlardı. Kaldı ki su da durmadan vurguladığı gibi eskiden köle olmalarına karşılık şimdi özgürdüler. Bütün fark da buradaydı. Beslenecek boğazlar da artmıştı. Sonbaharda dört dişi domuzla aşağı yukarı aynı sıralar toplam 31 yavru doğurmuştu. Çiftlikteki tek erkek domuz Napolyon olduğundan hepsi de alacalı olan yavruların babalarının kim olduğunu kestirmek hiç de güç değildi. İleride tuğla ve kereste alındığı zaman çiftlik evinin bahçesinde bir derslik yapılacağı açıklanmıştı. Ama şimdilik küçük domuzlara çiftlik evinin mutfağında Napolyon kendisi ders vermekteydi. Beden eğitimi ve gezinti için bahçeye çıkıyorlardı. Ama öteki hayvanların yavrularıyla oynamalarına izin yoktu. Gene o sıralar yeni kurallar getirmişti. Bir domuz ile bir başka hayvan yolla karşılaştıklarında öteki hayvan kenara çekilerek domuza yol verecek ve bütün domuzlar pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele takma ayrıcalığına sahip olacaklardı. O yıl çiftlikte işler yolunda gitmesine karşın hala para sıkıntısı çekiliyordu. Derslik için tuğla, kum ve kire çalmak, Yel değirmeninin aygıtları içinde para biriktirmek zorundaydılar. Ayrıca ev için gaz yağı ve mum, Napolyon'un sofrası için şeker, şişmanlamasınlar diye şekeri öteki domuzlara yasaklamıştı. Almaları gerekiyordu. Araç gereç, çivi, ip, kömür, tel, hurda demir ve köpek bisküvisi de cabası. Samanların ve patateslerin bir bölümü satılmıştı. Sözleşmedeki yumurta sayısı haftada 600'e çıkarıldığından o yıl tavuklar yeterince civciv çıkaramamışlardı. Aralık ayında azaltılmış olan tayınlara Şubat'ta yeniden kısıtlama getirilmiş, fazla gaz gitmesin diye ahırlarda fener yapmak yasaklanmıştı. Ama domuzların rahatı yerindeydi, dahası semirdikleri bile söylenebilirdi. Şubat sonlarına doğru bir akşamüstü, mutfağın arkasında bulunan ve Johnson zamanında hiç kullanılmayan küçük bira imalatanesinden avluya, hayvanların o güne kadar hiç duymadıkları ılık, nefis, işte açıcı bir koku yayıldı. Hayvanlardan biri bunun pişirilmekte olan arpa kokusu olduğunu söyledi. Kokuyu işlerine çeken aç hayvanlar yoksa akşam yemeğine sıcak bir lapa mı hazırlanıyor diye düşünmekten kendilerini alamadılar. Ama sıcak lapa şöyle dursun, ertesi pazar artık tüm arpanın domuzlara ayrılacağı açıklandı. Meyve bahçesinin arkasındaki tarlaya çoktan arpa ekilmişti. Çok geçmeden bir haber yayıldı. Artık her domuza günde yarım litre, Napolyon'a ise 4 litre bira veriliyor... Napolyon birasını kron Derby takımının çorba kasesinden içiyordu. Gerçi güçlüklerin ardı arası kesilmiyordu. Ama hayvanlar artık eskisine göre çok daha onurlu yaşadıklarını düşünerek bir ölçüde avutuyorlardı kendilerini. Daha çok şarkı söyleniyor, daha çok konuşma yapılıyor, daha çok tören düzenleniyordu. Napolyon haftada bir hayvan çiftliğinde verilen savaşımları ve kazanılan zaferleri kutlamak amacıyla kendiliğinden gösteriler düzenlenmesini buyurmuştu. Hayvanlar belirlenen saatte işi bırakıyor, çiftliğin çevresinde askeri düzende yürüyüşe geçiyorlardı. En önde domuzlar, onların arkasında atlar, sonra inekler, koyunlar, en arkada da kümes hayvanları. Köpekler geçit alayının iki yanında yürüyor, Napolyon'u siyah da baş çekiyordu. Üzerinde hayvan ayağı ve boynuz resmi bulunan, yaşasın Napolyon yoldaş yazılı bir bayrağı, her zaman Baksır ile Clover taşıyorlardı. Daha sonra Napolyon'un onuruna yazılmış şiirler okunuyor. Ardından Squalor gıda maddeleri üretimindeki son artışları ayrıntılarıyla açıklayan bir konuşma yapıyor. Zaman zaman da bir el silah atılıyordu. Kendiliğinden gösterilerin en büyük tutkunu koyunlardı. İçlerinden biri vakit kaybettiklerinden ve soğukta dikilip durmaktan başka bir şey yapmadıklarından yakınmaya kalksa bazı hayvanlar gerçekten de domuzlar ve köpekler ortalıkta görülmediği zamanlar yakınıyorlardı. Koyunlar o saat birazdan. ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü!'' diye avazları çıktığı kadar meleyerek onu susturuyorlardı. Ama hayvanlar bu törenlerden genellikle hoşnutdular. Ne de olsa kendi kendilerinin efendisi olduklarının ve yalnızca kendi yararları için çalıştıklarının anımsatılması yüreklerini ferahlatıyordu. Böylece şarkılarla, tören alaylarıyla, Squaler'ın sıraladığı rakamlarla, tüfeğin gümbürtüsüyle, horozun ötüşleriyle ve bayrağın dalgalanışıyla Ara sıra da olsa açlıklarını unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğinde Cumhuriyet ilan edildi. Bir başkan seçmek gerekiyordu. Tek aday olan Napolyon, oy birliğiyle başkan seçildi. Aynı gün Snowball'un Johnson suç ortağı olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgileri gün ışığına çıkaran yeni belgeler bulunduğu açıklandı. Belgeler Snowball'un hayvanların ilk başta sandıkları gibi, yalnızca ağal savaşının kaybedilmesi için savaş hilesine başvurmakla kalmadığını, açıktan açığa Jones'un safında dövüştüğünü ortaya koyuyordu. Üstelik insan kuvvetlerinin komutanlığını üstlenmiş ve ''Yaşasın insanlık!'' diye haykırarak saldırıya geçmişti. Snowball'un sırtındaki yaraları kendi gözleriyle gördüklerini anımsayanlar ise yepyeni bir şey öğreniyorlardı. Meğer bu yaraları Napolyon dişleriyle açmıştı. Kaç yıldır ortalıkta görünmeyen kuzgun Moses, Yaz ortalarına doğru birden çiftliğe geri döndü. Neredeyse hiç değişmemişti. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor, eskisi gibi bal badem diyarı masalları okuyup duruyordu. Bir kütüğün üstüne tünüyor...